Değerli izleyiciler, hayırlı geceler diliyoruz. Cübbeli Ahmet Hocayla sohbete hoş geldiniz. Çok önemli konu başlıklarımız ve tabii ki bugün recep Şerif'in birinci günü, üç ayların ilk günü ve tabii ki ilk cuma gecesi de Regaip Kandili. Onu dün gece kutladık ama üç aylar başladı. İşte biz de üç aylarla başlayacağız ama tabii başka önemli Konu başlıklarımızda var. Özellikle sizlerle paylaşmak istediğimiz bir görüntü var. O görüntü ve ne anlama geldiği sorusunu az sonra Hüpeyla Mühtacı'ya soracağız ama isterseniz eee Rekayip Kandili, 3 aylar ve tabii ki eee Recebi Şerif'le başlayalım. Bu arada Recebi Şerif risalesi de 7. baskısıyla yeniden kitapçı raflarında yerini aldı herhalde. Evet bu tahsili yani tahsili derken biraz ilaveler oldu ama ana hatlarıyla aynıdır içerik olarak şimdi e, halkımız e, geçmiş ecdadımızdan kalan örf ve adet üzere ne kadar bozmak isteyenler olsa da e, usulü bozmadan üç aylara tazim ve hürmet e, ve ibadetlere gayret hususunda geçmiş büyükleri yolunu yürütmektedirler sürdürmektedirler bundan dolayı Allah-u Teala'ya sonsuzhan bir senalar ederiz Çünkü birçokları bu mübarek ayları, mübarek geceleri inkar etmeye başladı. Faziletlerini, meziyetlerini. Yani belki terk etme adeti var. Eskisi kadar toplu kutlanmıyor filan ama yani bunun maksatlı olduğunu da mı düşündüren şeyler e, var? Tabii şimdi bazı ilahiyatçıların bu özellikle kandil gecelerinin inkarları var. Televizyonlarda bas bas bağırıyorlardı. Regaib gecesi diye bir şey yok. Mevlid gecesi diye bir şey yok. Miraç gecesi diye bir şey yok. Bunları hep önemli yani profesörler Efendim, e, bazı yayın kuruluşlarının öne çıkardığı hatta şu anda da birçokları bunların e, bazı gazetelerde fetva köşelerini bunlar düzenliyor şu anda da. Bu kişiler bunları inkar eder. Regaip Kandili için e, eskiden beri bu tür e, itirazlar vardır. Hani e, İslam aleminde de Türkiye'de daha fazla önem verilir ve kutlanır. Her İslam coğrafyasında Regaip Kandili kutlanmaz filan gibi şeyler vardır. Aslı var mıdır? Ya, yok. Regaip Gecesi tabi Osmanlıların e, kendilerine has... E, bazı şeyleri var ama bu Osmanlıların uydurduğu bir şey değil. Çünkü bu işler e, bir görüş olarak tespit edilemez. Ben düşüneyim, kurayım bu gece kutsal olsun böyle bir şey. Ben yapamam ki bunu kimse de yapamaz. Ancak e, mesela Regaib Gecesi'nin hakkında bu Recep Şerif Risalesi'nde görüldüğü üzere benim ulaşabildiğim en eski kaynak. Yani olarak Abdülkadir Geylani e, Hazretleri'nin elgunye isimli kitabında bir kaynak var hadis-i şerif olarak. Yani Regaib orada adı da geçtiği için o hadisi söylüyorum. Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Zaten burada Regaib derken mesela işte öbürleri gibi değil. Berat'ta Şaban'ın 15. gecesi. 14'ü 15'e bağlayan. Muharrem Aşure işte 9'u 10'a bağlayan. Hepsinde gün bellidir. Kadir gecesi yani keşin olmamakla beraber 27. gece en kuvvetleri var. 26-27 ama bu öyle değil. Bu ilk cuma gecesi. Yani ilk cuma gecesi dünkü gece gibi ilk geceye de denk gelebilir. Yani Bazen 7. Geceye, geceye de denk gelebilir. Yani en fazla bir hafta payı var diyelim. E, cumartesiden girdi diyelim. Yine e, öbür cuma gecesi de gece. Kurban bayrağı bu rast geldi falan gibi olmaz Gibi yani. olmaz. Dolayısıyla e, burada şey yok. Yani Recep'in 5. gecesi, 7. gecesi diye bir şey yok. İlk cuma gecesi. Yani dünkü gece e, acayip bir şeydi. Geçen haftada biz e, tabii tam bir hafta kaldığı için onu geçiş edemedik, şey düşünemedik, hesap Bu edemedik. konuşuruz diye düşündük. Hesap edemedik ama geçti. Bizim de tabii sohbetimiz vardı. Belahmet Uyuz.tv'den GülEfem'den verildi o. Biz orada canlı sohbetimiz. Pandil gecesi, dün Kandil akşam. De, dün akşam sohbetimiz oldu. 9-10 geçe falan başladık işte. 11'e çeyrek kala bitti. On sonra biz de cemaatla kılıyoruz ya, öyle dağılıyoruz. Dualar, şeyler oldu. E, tabii ben de üzüldüm. Keşke bir hafta evvel halkımızı da uyarabilseydik ama e, orada yani nereden baksak abdülkadir Gelen Hazretleri'nin tarih itibariyle efendim 800 sene gibi bir zaman olur. Yani mübarek herhalde 500'lü yıllarda icri 500 600'lü yok. Yani 500'lerde olduğunu yani, düşünsek 500-600'lülerde düşünsek en az 800 900 sene. Yani Osmanlıların falan esamesi yok. İken. Peki başka bu hani, hadisi, hadis-i şerifi... Hadisi yok bunlar fazail yani faziletli ameller babında ee, şeylerde görmedim. Ee, Sünen'de yani bildiğimiz e, kitaplarda görmedim. Yani bilinen hadis kitaplarında bilinen hadis kaynaklarında yok. Mesela Berat Gecesi hakkında var. Ee, şeyde e, diyelim ki Miraç Gecesi 27. gece o da e, yani şeye bakarsak seviye bakımından Miraç, şey işte, Beraat Gecesi, Tirmizi'yle falan da geçiyor. Ama Miraç Gecesi'ni yani o Kütübüsit'te Kütübüsit'e 6-9 ilk kaynaklarda da yani şey olarak zaman olarak ilk değil. Yani sıhat olarak ilk kaynaklarda geçmiyor. Ama yine ben onu mesela Beyhaki'nin ki o da meşhur muhaddistir Beyhaki'nin Fazalül Evkat kitabında gördüm. 27. konu kaynakları burada var. Ama Regaib gecesi onlar da da bulamazsın. Regaib gecesi Mevize türü vaznasihat yani faziletli ameller babından gelen kitaplarda var. Ama bir Abdülkadir Geylani huccettir yani. Hem ilimde huccettir. Ee, ilmi seviyesinde, en manevi e, velayet derecesinde, kutupluk, kaosluk makamında en üstün seviyede bir velidir. Dolayısıyla bizim bu zatlara itikadımız var. Bunlar da kaynaksız, mesnetsiz konuşmaz. Onların zamanında bulunan kaynaklar da şu anda bizim elimizde yoktur. Çünkü e, Bağdat'ın, Hülakübasku'nun daha sonra falan birçok kitabın, e, yazma çünkü o zamanlar matbaa olmadığı için yazma eserlerin e, asıl nüshalarının e, de bütün sulara kalkıp Akıp gittiği sayfaların boşaldı. neticesinde şimdi birçok kitap görüyoruz adı geçiyor eski alimlerde fakat şu anda yazmasını bile bulamıyoruz yani dünyanın hiçbir kütüphanesinde yazması da yok artık bunlar ya yangınlarda çünkü o baskı olmadığı için ço çoğaltılmamış e, asıl nusra ya müellifin elinden ya yazdırdığı bir talebesinin elinden bir nüsha iki nüsha varken e, bir iki nüsha'nın da dünyada kaybolması çok kolay. Yani baskı kitabı gibi değil. Şimdi bile <gülüyor> baskı kitap bulamıyoruz. Doğru. 50 yılında kitap basılmış diyoruz. 40'ta basılmış Ortada diyoruz. Da Ortada yok. yok. Yani biz şimdi bir evlerde göremediğimiz kütüphanelerde bir şey değil, şey İnternetlerde falan böyle antik şeylere düşüyor artık yani. Ee, bir siteler var adını yani unuttum da. sahaflarda filan değerli kitap muamelesi görüyor. Görüyor. Tek baskı yapmış. Tek 30 baskı baskı Yani. E düşünün ki <gülüyor> 800-700-900 sene e, Evvelki, daha evvel kaynaklar. E, bunlar e, matbaa olmayıp el istinsahı kopyalanmasıyla yazılmış. Burada işte bir yağmalar, işte e, küffar istilası, yangınlar gibi şeyler, kitaplar. E, çünkü kitaptan adı bize intikal etmiş. Alim nakil yapmış ondan bazı alimler. Diyor ki şu kitapta şu zat şöyle demişler. Kitabı bulamıyoruz. Ama varlığı sabit çünkü neden? O alim görmüş, nakil yapmış. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani gibi zatların dönemi çok es eski dönem. Onların ulaştığı kaynaklara biz şimdi ulaşamaya biliriz. Dolayısıyla bu bize hüccet olarak yeter. Neden? Bu gibi konular itikat ve fıkha tealluk etmez. Hadislerin sıhhatini şiddetle araştırma konusunda e, Ahmet İbni Hanbel gibi müstehidler, alimler e, diyorlar ki e, itikada tealluk eden bir hadisse e, efendim çok inceleriz. Sık dokuruz yani. İnceleriz, sık dokuruz. Çünkü inanç meselesidir bu. Fıkha talip ederse yine çok kaynağını deşeriz. Ravilerini inceleriz. Zayıf e, durumu zayıf olan var mı? Unutan var mı? Şaşıran var mı? Ahır ömründe efendim aklını karıştıran bir ravi var mı falan? Çünkü belki son zamanında rivayet etmiştir. Birbirine katmıştır senetleri. Bütün bunları inceleriz diyor. Çünkü neden fıkıh meselesi helal mı, haram mı, caiz mi değil mi? Ama diyor faziletli amel yani şu namazı kılana şu sevap var. Ya namazdan ne zarar var diyor. Dolayısıyla o adam o namazı kılsa diyor. Allah'tan da sevabını umsa diyor. Bunun diyor buna kavuşması umulacağından, Rabbim hüsnü göre muamele yapacağından dolayı. Faziletli amellerde diyor, çok araştırmayız diyor. Yani herhangi bir rivayet ulaştığı vakitte isteyen amel eder. Zaten farz değil, vacip değil. İsteyen amel eder, amel etmez. Bu konuda, şiraya gayb namazı dün gece ilan ettik mesela. Tabii geçti bugün. Ama tabii Recep'in vazifeleri babında konuşacak olursak biraz ileriki dakikalarda e, Ali, biraz konuşuruz. Biraz yani lazım. oruçların faziletleri. Ee hangi günlerin oruçları? İşte önümüzde hangi kutsal günleri var Recep Şerif ayında? Zaten mübarek Allah'ın ayı, haram ay olması, bir haram ay ne demek olduğu Kur'an'da da geçiyor çünkü 4 haram ay. E, bunlar hakkında biraz konuşabiliriz. Laf laf açarak. Ama e, burada esas Recep Şerif risalesinde benim bu işe çok itiraz eden bu bazı ilahiyatçılar şunlar bunlara karşı e, yazdığım cevaplarda bir bölüm var. Orada ben sayı hadislerden e, efendim e, istidlal ederek bu konuya biraz açıklık getirdim. Yani işte Regaed Gecesi şu namazı kılanın kabrinde enis ve yoldaş olur. İşte mahşerde şöyle e, o namazın sevabı gelir. Onun elinden tutar. Falan falan. Böyle çok müjdeler geçiyor. Dün gece ben bu müjdelerden bazılarını anlattım. Ancak bakın e, burada 211. sayfada e, ben o konuya Geldim. Dün akşam mı? E, yani dün akşam bundan nakletmedim. Ama eskiden beri işlediğim konular olduğu için, bizim halkta bana inandığı için adam zaten amel ediyor. Bir inkarcı durum olsa kaynaklara girerdim. E, genel önümdeki cemaate konuştuğum için girmedim. Yalnız bakalım şimdi. E, diyor ki, güvenilir zatların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, dayandırdıkları e, nakillere hüstü besleyip, bak güvenilir zatların, mesela şimdi, Abdülkadir Geylal. Bu zat İslam aleminde ittifaklıdır. Yani bakın İbni Teymiye gibi bir adam Kihambeli mezhebinde Şeyhülislam geçinir bazıları ona o makamı ispatta eder. Çok da zirve bir ak şeye sahiptir. Yani ilme malumata diyelim. Fakat bazı sapık görüşleri var. Vehhabi ekolünün çıkış noktalarındandır. Gerçi onu da aşar bunlar ama o yine daha insaflıdır bazı yerlerde onlardan. O bile Abdülkadir Geylani'nin kerametine itikad eder ve büyük veli olduğunu e, nakleder kitabında. i̇bn Teymiye yani benim diyen adamı kabul etmez. Mesela Muhittin Arabi'ye falan kafir der. Ama bir Abdülkadir Geylani dedim mi durur yani. Ki i̇bn Teymiye birçok konuda da üstattır. Ama batıl görüşleri çok. Biz onu hüccet almayız. Almayız ama burada mühim olan nedir? İnkarcının kabul etmesi bizim için daha büyük. Önemlidir yani. Biz bütün evliyayı kabul ediyoruz. Ama bu gibi konulara çok reddiyesiyle maruf olan bir kişinin bir Abdülkadir Geylani'ye dediği zaman he, burada laf durur. Çünkü reddeden yok. Böyle bir ittifak da herkese nasip olmaz. Şimdi güvenilir zatlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ediyor. Diyor ki bu hadistir diyor. Mesela ne diyor burada? Recep'in ilk cuma gecesindeki ibadetten gaflet etmeyin. فَاِنَّا لَيْلَةٌ تُسَمِّيَ الْمَلَاكَةُ لَيْلَةَ رَغَائِبِ bu hadiste geçiyor bir tek. Regaib Kandili adını ben bundan başka bir şeyde görmedim. Ama Abdülkadir Geylani eski kaynak olduğu için Osmanlı uleması falan bundan çok alıntı yapmışlardır. Yalnız ilk kaynağı gidemeyebilir. Mesela bir kaynak alır ondan ondan sonra o kaynak buralarda mevcut değilse kopyası o ondan alan daha meşhur olur. Yani ama bize şu anda ulaşana göre benim gördüğüm kaynaklarda Abdülkadir Geylani'den evvelinde rastlamadım buna. Melekler o geceye regaib ismi verir diyor. Regaib bol bahşişler demektir. Rahbet edilen mükafatlar demektir. Rahbet kökünden gelir Arapça'da. Dolayısıyla e, bu, zat, bu hadise aldıktan sonra zaten Osmanlı'da da kuvvetli bir itikat vardır. E, diğer e, kitaplara geçmiştir bu zaten. Abdülkadir çok eserlere intikal etmiştir. Onlardan da bize intikal etmiştir. Yani hala takvimlerde bile regaib kandili diye geçer. Ama Arap aleminde Yerine bu Arap evet. aleminde bu yok. Evet. Yani gecenin mübarek olduğu var. Ama mesela isim olarak rekaip yok. Bu isimlere de takılmamak lazım. Yani, ma yani bizde mahiyeti varsa, dönüşmüş böyle kitlesel kutlamalar Arap aleminde yok. Arap regaib aleminde için. var. Mesela Rekaip için de var e, mı? Yani rekaip için yok. Şeyde ama şeyde olabilir. Mesela fas tarafında, mahrip tarafında oralarda var. Ee, Suriye'de olabilir. Bunların Osmanlı kültüründen de tabii intikal meselesidir. Fakat zaten Mekke, Medine Suud ve Körfez ülkeleri dediğimiz Haliç ülkeleri kıyas dışı. Çünkü o Vehhabi akımın oralarda çok büyük etkisi olmuştur. Körfez ülkelerinde. Ee, o, o akım zaten şey de yok. 27. gece Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin dışında hiçbir gece yok. Yani Miraç da yok. Mevlid Mirac Berat. Yok Mevlid Mirac yok. Berat da Berat yok. Da yok. Yani Hatta şimdi belki Mevlüt'e özellikle itiraz evet. zaten var. Mevlüt okunurken falan Mevlid gecesi kutlamasında içeri atarlar adam. Toplu bulsalar. Yani bu zaten 2-3 sene evvelki çıkan Muhammed bin Abdülrahab'ın çıkarttığı, uydurduğu, İngilizlerin çıkarttırdığı diyelim. Uydurturduğu bir görüştür. Osmanlı'ya karşı, Osmanlı'nın bozulması için de e, edilmiş, siyasete bulaştırılmış bir mezhep çıkartılmış. Efendim bu, bu fitne tohumunun şeyidir, mahsulüdür. Hem de bir gece evvel e, şeye yani bir evvelki cuma hutbesinde de temas ederler. Sakın aa çok büyük bir dattır 15. gece berat gecesi yoktur. Halbuki Tirmizi hadisinde geçer. Ondan sonra da aynı hutbenin içinde başka bir hadis nakleder. İmam Ravav Tirmizi der. Ama bu konu geldiği zaman da 15. gece diye bir şey yoktur diye külliyen reddeder. O zaman tirmizinin bazı hadislerinde belirtiyorlar. Ha bu tirmizi nedir? Bu bile işine gelmeyen olursa reddederler. Çünkü batılın hepsi aynıdır. Bizim ilahiyatçılar gibi. İşine geldi mi düretül vahcinden kaynak verir, işine gelmedi mi Buhari reddeder. Çünkü neden? Onların e, hak üzere olmayan da tut, tutarlılık istikrar aranmaz. Batıl mutlaka tenakuz ve tezat içerisindedir. Çelişkilere düşer. Bundan dolayı bakıyorum aynı hesap. Yani. Hepsi bakıyorum aynı şeytan okutmuş derdi bizim Efendi Hazretleri. bunlar aynı şeytan okutmuş. Aynı mektepten mezunlar. Dolayısıyla işine gelen gibi olmaz. E sen madem öyle Berat gecesi tirmizide var. Niye kütübüsitte diyorsun? Altı sahih kaynak diyorsun. Niye e o zaman Berat gecesini kabul etmiyorsun? Ha beye kütübüsitte de yok. Şey efendim miraç gecesi kütübüsitte de yok. Yani miraç gecesi var. Miraç'a çıkıldığı bu harim ne var? Hangi gece olduğu? Yani recebin 27. olduğuna diyorum. Yoksa miraç Bukharidem üstü de var. Miraç hadisesi. Onu demiyorum. Ama sen burada bu beyakıydır. Canım bunu atalım dersen e ondan sonra ben de sana getiririm şeyi, Tirmizi'yi. İbn-i Mace'ye getiririm. Bir ara verelim. Miraç ve gecesi, Berat gecesi hakkında onu da reddedersiniz. Değerli Zincler, Şüphe-i Lahmet'e şöyle sohbetimiz e, sürecek. İlginç konu başlıklarımız var. Tabii bugün e, recep Şerif'in birinci günü, üç ayların ilk günü. Dün akşamda e, Regaip Kandili'ydi. Regaip'ten başladık. Devam edeceğiz ama ara vereceğiz önce. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizle devam ediyoruz. Üç ayları tabii ki hasreten özellikle Recep Ay'ını ve Regaib Gecesi'ni konuşuyoruz. E, Regaip kandili diye özellikle bizim Anadolu topraklarında çok yaygın bir biçimde evet. e, kullandığını, e, kutlandığını biliyoruz. E, siz de bu konuda kaynak olarak... Ee, Abdülkadir geleni Hunyesini 5. verdim 5. asra kadar gittiniz yani, ee, orada bir hadis rivayetinden söz ettiniz. Evet, meleklerin Regaip Gecesi adını verdiği, gecenin üçte biri geçtiği zaman kökte yerde e, ne kadar melek varsa Kabe ve havalisinde toplandığı e, ve recebi oruçlu geçirenlere gecenin üçte biri derken akşam ezanıyla sabah ezanı Aa, arasındaki dün gece sürenin ben onun hesabını yaptım cemaata 11 idi dün gece yani saat 11'de üçte biri geçmiş oluyordu Efendim 7 saat gece şu anda. 5-6 yuvarlarda falan güneş doğuyor. Yo, imsak, Aa, 3 hesaplıyorsun. i̇msak 3 buçuk, e, şeyde e, işte 8.40 diyelim. E, yani 8.30 oradan şey üç 3.30 oradan 7 saat ediyor. İşte onu şey böldük, buçuk saat ediyor, 3'e böldük. İşte ilk buçuk geçecek yani. İşte 11 sularında gecenin üçte biri geçmiş oldu dün gece itibariyle işte meleklerin duaları, işte Recep'i oruçlu geçirenleri mağfiret ile Yarap diye. Bu hadis-i şerif geçiyor. Şimdi burada da efendim e, bu hadis-i şerifin kaynaklarını ben 191. sayfada vermişim. Yani ha Abdülkadir şey regaib namazı hakkında bu tabi. Şimdi, regaib gecesi bir de regaib na namazı meselesi var. E, burada diyor ki Recep'in ilk perçemesinde oruçlu geçirip akşamla yatsa arası 12 rekat kılarsa yani ilk cuma gecesinin Tabii. Ama Recep'in ilk perşembesi de önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta ama orada da bir ulemanın beyanı var. Ben onu da kitapta yazdım. Ee, eğer diyor bu gibi ilk cuma gecesiyle girerse perşembe Recep'ten olmuyor. Ee, gün Recep'ten olmuyor, gece Recep'ten oluyor. Evet. Böyle olunca ulema ihtilaf etmiş ama ekseri rivata göre ilk cuma gecesi olduğu için gün ana tebaniyette yani o gün e, sayılır. Yani namaz yani, o gece kılınır diyor. cemaze lahirin El Ahir'in son gününü ee, ondan sayılır diyor. Yani şu bakımdan diyor onu Başka hadislerde de ilk perşembe yani ilk perşembesini oruçlu geçirme kaydı konulmadan ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın diyor. O zaman orada mutlak zikredildiğinden gecenin namazı olarak o alınıyor. Ee, yani kılınıyor. Şimdi bir de şu mesele var. Demin size dedim orada regaib adı. Artık Adı Ar de gördüm dedi. Bu tamam ama gecenin kutsallığı meselesi yani ilk cuma gecesinin mübarekliği ve o gecenin özel ameli rekaib namazı diye bir namaz var meşhur 12 rekat Ay. kılınıyor şimdi bunun hakkındaki konuya geldiğimiz zaman iş daha geriye gidiyor ve daha sağlam kaynaklara gidiyor mesela efendim Enes İbni Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte e, radıyallahu anh e, yani ilk cuma gecesi akşam yatsı arası 12 rekat kılana işte üç inna enzelina, 12 kulüvallah ile kılana veat edilen müjdeler var ve namazın bir tarifi var namazdan sonra iki secde var. Secdede tespihler var falan. Namaz tarif ediliyor. cevapları vaat ediliyor. Bakın şimdi kaynaklara. 191'de. Abdülkadir Geylani'nin hünyesinde var ama Hafız Muhammed İbni Nasır'da var. Şimdi Hafız Muhammed İbni Nasır, Abdülkadir Geylani'den çok daha eski hadis hafızı bir defa. Muhaddis. Ha bak, regaip adı yok. Yani o geceye regaip denir, melekler konusu yok. Ama o gecenin özel namazı. Yani gecenin kutsallığı çünkü o geceye özel namaz ve ibadet tespit edildiği, hadiste geçtiğini söylüyorum. Efendim, bu çok önemli. E, Hafız Muhammed İbni Nasır. Ondan sonra bakın, Razin İbni Muaviye diyor. Bu Razin İbni Muaviye, bütün kitaplarda Hafız Razin diye geçer. Hafız Razin muhaddislerdendir. Nasıl ki Buhari rivat etti gibi kaynak veriyorsun, böyle ravahu razin der. Razin rivat etti deyince, çok yani millet duymamış ama, biz hadis kaynaklarında bunu, çünkü kitap mesela nerede geliyor? Tecrid-i geliyor. Tecrid-i Saha, Efendim e, isimli kitap. Sahih hadisler. Bak adından sıhhah sahihin cebedir. Tecrid-i sıhhah. Sahih hadislerin tecrid şu yani. İslahı uzun ravilerden dolaştırmıyor da son raviden takıyor yani. Uzun isimler kümesi zincirini çıkartmış. Bir tecrid yapmış yani. Muhtasar diyelim. Ama kaynak sıhhah diyor. Sahih hadislerin tecridi. Bu e, Razil ibn muaviyenin nakilleri hep sahih kabul ediliyor. Bu kitapta geçiyor. İbnü Salah şafi ulemasının en büyüklerinden i̇bn Salah'ta geçiyor. İbn-i Esir. Bu i̇bn Esir çok büyük bir Cami-ül Usul diye bir 10-11 kitap var bizde. Hadis mecmuasıdır. cami Usulü'nde. O da Razin'den. Hafız Razin'i zikretti diyor. Şimdi bu i̇mam Gazali zaten. O da yine e, Abdülkarl Geylani gibidir dönem olarak. Ha, o biraz daha sonra yakalıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Deminki konuştuğumuz konuda belki 500'lere, 600'lere gittik ama... Ee, i̇lk cuma gecesinin fazileti ve amelleri, özel e, vazifeleri olduğuna dair, müjdeleri olduğuna dair kaynak ettiğimiz zaman, tabii tam tarihleri bilmemekle beraber en az 200'lere, 250'lere gidiyoruz. Yani hafız, hafız, hafız dendiği zaman hadis hafızı demektir. Öyle Kur'an hafızına zaten hafız demezler şeyde çünkü e, o dolu zaten öyle hafız. Hadis en az e, 600 bin hadis ezberlemesi lazım. 600 bin hadisi ravileriyle beraber. Ezberlemeden hadis hafızı olamaz. Senediyle olabilir. beraber. Senediyle beraber ezberlemese hafız olamaz. Mesela Muhittin Arabi hadis hafızlarındandı. Yani hadis hafızlığı da hemen hemen İmam-ı Suyuti döneminde bitti. 910'larda vefatı. Yani bir 500 sene gibi, e 910, 510, 520 senedir. Yani Hatimetül Huffaz diyor. Hafızların sonuncusu. Sonu. Yani İmam-ı Suyuti'ye diyor. Demek ki 500 senedir falan da böyle bir seviyede hadis hafızı da yetişmemiş. Yani 600 bin hadisi, senetleriyle. Dolayısıyla bu Hafız e, Muhammed İbni Nasir bir de bu zat. Hafız derken e, bir var bunu ezberlemekle hafız oluyor. Bir de var ki bunun müsnedi, musannefi yani kitabı var. Hafız olup bir de kendi senetler dayayıp ben şundan o şundan o şundan diye. Bu Hafız İbni Muhammed İbni Nasir öyle bir zat. Anlatabiliyor muyum? Yani bana şu ona şu ona şu deyip de bir ravi zinciri Resulullah'a ekleyebilen seviyedeki Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onda da geçiyor Recep'in 3 Cuma gecesi namazın. Yani oradaki kaynaklar daha acayip. Bakın e, Regaib gecesidir, meleklerin adını ver. O kaynakta 2-3 kaynak zikredebiliyorum. En evvela mutlaka Ama bak bunda çok daha geri gittik. Dolayısıyla e, burada e, ne buyuruyor e, hadis-i şeriflerde? Mühim olan şu. Hüsnüzan. zan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men belegavu anillahi faziletün hem belagıu anillahu Allah'tan veya peygamber tarafından e, bir kişiye bir faziletli müjde gelirse kehane minni evlem gekün. Bu hadis diyor benden olsun olmasın. Bak benden olsun olmasın. Acayip bir şey. Hatta bir hadiste diyor ki İbn de olacak. Ekul evlenme kul. Ben demiş olayım olmayayım. Ben diyor peşin şey veriyorum. E efendim e, ne diyelim ona? müsaade veriyorum. Ruhsat. Peşin ruhsat veriyorum. Bütün hayırlar bendendir diyor. Allah. Allah. Şimdi Fahmi ve bir adam da diyor bunu duydun, bir kitapta gördün. Sevabını umarak bunu amel ettiyse bu hadis aslında benden olmasa da Allah Allah sevabı Allah sevabını verir diyor. Çünkü neden? Adam üstü zan etmiş namaz. Çeraat vakti değil bir şeydi. Yani namazın da yasaklı olduğu ve bir durum yok. Veya namaza uymayan bir şey söz konusu değil. Tarifte. Tabii bir e, nafile ibadet hükmünde nafile ibadet oluyor. Hükmünü. Bunu mesela İbn İbni İbni Hani Dine yeni eklemeler, e, zamlar filan gibi bir durum söz konusu. Abicim zam olması için farz vacip ayarında olursa zam olur. Nafile hükmünde, ben sana nafile mecbur edersem için... zam olur. Nafile hükmünde ne demek? Faziletli ameller fazla sevaplar kabilindendir. Ee, yine Ebu Yala'nın müstedinde Enes Ünün Malik adresinde bu çok kuvvetlidir Ebu Yala. Efendim taberani de var mesela. Bir adam Allah'tan bir fazilet haber ulaşır da onu tasdik etmezse ya bu kadar da fazla sevap mı olur falan. Lem O zaten ulaşamaz ona diyor. Ama eğer ki efendim itikad eder amel ederse kesinlikle ee, bunun faziletini müjdesini alır. Daha bu usta çok e, sahih rivayetler de var. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir ruhsat vermiş, bir müsaade vermiş, mühim olan bu. Dolayısıyla e, regaib ismi e, buradan geliyor, zaten isimler üzerine ben de dedim, çok takılmamak lazım. Mühim olan bu gecenin fazileti var mı? Buna dair bir hadis var, Onun sonra biri o ismi takabilir, biri bu ismi takabilir. Bazı gecelerin çok fazla isimleri de var, yani birkaç ismi olan da var. Bazı ayların, Recep ayının kaç tane ismi var kitabın başında, hem de hadislerde geçenler var, tabiinden gelenler var, 15-20 ismi var. İsimlerin çokluğu Müsemman'ın şerefine delalet eder. Yani bu isimler de bizi illa ki öyle değil, o gece değil, bu gece gibi bir isim şeyle de mücadelesine girmemek lazım. Hani şimdi kabir namazı meselesi, kabir namazı hurafe midir, var mıdır, yok mudur falan. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatmadan evvel yatağının kenarında iki rekat oturarak kıldığı ve birinci rekatta İzazül'de, ikinci rekatta İzazül'de, İzazül'de okuyarak kıldı bir namaz rivayet ediyor. Hem de Müslimde geçiyor. Yani şimdi biz buna kabir namazı, kabir nur namazı bir de eklerler şimdi Türkçe. Kabir nur namazı, kabir namazı, kabir nur namazı. Şimdi tabii ilahiyat çoğu falan çoğu bunu inkar eder. Yani inkar eder. Geçen de hatta evabin namazını biri inkar etti bir profesörlerden. Efendim bu kadar araştırdım da uğraştım da hiçbir yerde bulamadım da falan filan. Halbuki var. Tirmizi'de de var. Yalnız akşamdan sonra dünya kelam konuşmadan 6 rekat kılan, sesi 20 rekat kılan gibi rivayetler var. Orada evabin demiyor. Ya mübarek adam isimlere niye takılıyorsun? Başka yerde ona evvabin der. O mühim değil. Burada kılınan namazın vakti ne? Akşamdan sonra. Dünya kelami konuşmalarına. Kaç rekat? Altı rekat. Var mı böyle bir namaz hadisi de? Var. E Bunda da namazın... evvabin olsa ne olur? Hemen, akabinde. olur? Hemen akabinde. 12 sene ibadet sevabına denktir. Diye Tirmize hadisi var. İşte Arapçaların hani vakit şey olması diye okumuyorum hepsini. Yani ne demek istiyorum? Burada e, evvabin namazı yok denmez ki. Vakti bu mu? Rekatı bu mu? Sevabı bu mu? Tamam. Yok evvabin değil bunun adı. Ya kardeşim zaten nafilelerde mutlak Allah rızası niyet caizdir. Nafilelerde tayin elzem yok ki. Bu farza önemli mi diye tayin edilir. Yani bir vaktin sünneti ise o anda ona durulur. Kalpte niyet bellidir yani. O vaktin sünneti bellidir. Akşamın son sünneti yani. Bunu illa akşamın son sünneti dememeye de lüzüm yok. Farzdan sonra kılınan neyse yani. Çünkü nafilelerde mutlak niyet Allah rızası için olduktan sonra Tamam. O oldu evabın adını görmemek, onunmazı inkâr etmeyi mi gerektiriyor? Yani Recep'in ilk cuma gecesi. Bu varsa, e, bununla da gayet midir? Değil midir bu önemli değil ki. Ama bir rivayette রেgâip geçiyor. E, Osmanlı ecdadımız da bunu tespit etmiş işte. Bu ismi e, teşhir etmişler, yaygınlaştırmışlar. Güzel. Ama ben böyle bir şey görmedim. Ya neyi görmedin? Mübarek adam işte bu kadar kaynak sayıyoruz ki ilk cuma gecesinin özelliği var, fazileti var, namazları var falan. Bunun adına takıl da milleti inkara sevk etmenin bir manası yok. Yani isimler üzerinde çok mücadele cüzün yok. Yatmadan evvel iki rekat kılıyor muydu? Kılıyordu. Yatağının kenarında. Oturarak kılınıyor bak kabir namaz. Şimdi bu da bir acayip şey. Ayakta değil sünnet. Sünnet oturarak. Oturarak kılınıyor mu? Evet. İki rekat tamam. Bir de bu sureler de var. Bilmeyen tabi bildiğini okur. Bu namaz var mı? Var. Kabir namazı yok. Niye? Bunun adı kabir değil. Yahu kardeşim bu namazın yeri, saati, rekatı önemli. Böyle bir namaz sünnette varsa bunadır kabir, nurudur, cüdildir. Bunlar mühim değil. Zaten niyette dilden yapmak da bidattır diyor İmam-ı Rabbani. Yani niyetin yeri kalptir. Ee, Allah zaten için niyet edilip duruluyor yani. Zaten dille telaffuz bu gibi şeylerde uygun da değil. Çünkü dil onu otomatiğe bağladığı zaman kalp hazır olmadan namaza durabilme tehlikesi var. O zaman namaz hiç çayız olmuyor. Farzlar da boşa gidiyor ki bazılarını böyle öğlen ikindi diye sayarken de duyuyoruz yani karıştırıyor. Çünkü neden? Kalp hazır olması için adam kafayı başına toplamaya çalışıyor hangi vakitteyim diye. Çok şaşıran oluyor böyle öğlen mi ikindi mi falan. Hele öğleni geciktiriyor ikindiye yakın falan. ikindi zannetiyor falan. E şimdi onun için niyetin yeri kalptir. Kalp orada düşürüp tespitini yapacak ondan sonra oturulacak Niyete bir lüzum, şey, dile bir lüzüm yok. Niyet farzdır, dile lüzum yok. Yani... Namazdan. Ki mektubatta özel imam Rabbim'den bahsediyor. Dolayısıyla zaten dille telefuz etmedikten sonra bunu yani kalpten geçirdikten sonra bunu regaip namazıdır, kabir namazı gibi isimdir. Yani isimde. sonuçta bu kandiller farzı aynı biçiminde bir e, uygulama değil. Vacip de değil. Eyvallah. Dolayısıyla nafile ibadet ve toplumda ve aile içerisinde, insan ilişkilerinde de bir... E, Sıla-i Rahim Vesilesi anlamına gelebilecek. Ama ee, o da bir... kalktı şimdi. Şimdi bayram bile sıla-i Rahim olmaktan evet, çıktı. Bayram, bayram tatile döndü. Bayram tatile döndü. Kandiller hepten, e, tabi eskiden kandillerde babaannelerimize falan giderdik. Yani bayram diyor, kandillerde de gidilirdi mutlaka. Gidilirdi, evet. E, şimdi onlar kalktı. Belki bir telefon. E, kandidi, bir mesaj e, Daha ucuz, şimdi. daha ucuz yoldu mesaj. Kolay. Dedi. Tabii onu da hesap ediyor, kaç kontrol bir kelime eksik yazıyor yani <gülüyor> millet o duruma döndü. İnternet zaten böyle çok e, ilginç mesajlar da dolaşıyor. Her kandile uygun mesajlar var. E efendim şiirler, kafiyeler, dörtlükler, doldurmuşlar bir şeyler. Ondan sonra biri birine atıyor, Hepsi ondan sonra onu kullanıyor. E, e, dolayısıyla burada mühim olan işte bak bu Recep-i Şerif kitabı. Şimdi koca kitap, 300 küsür sayfa, 320 sayfa. E bu kitapta ilimler var. Şimdi Recep Ay'ı geldi. Bu Haram Ay. Bunun vazifeleri neler? Oruçları evet, neler? Evet onu soracağım. Asıl ben. Evet yani Recep Ay'ına özel neler var? Recep Ay'ına özel çok. Şimdi efendim hava Şimdi burada, Haram Ay ne demek? Burada bir daha bulduk aynı şeyi ya. Ha. Ben onu nerede yazmışım? Ben onu onun için bir orada tam arıyorum bulamıyorum. 149'larda var. Kime diyor bir faziletli hadis gelirse Allah'a inanarak sevabını umarak onu lahmel ederse o hadisi diyor nakleden yalancı bile olsa yalancı bile olsa ve o hadis aslında bana ulaşmış olmasa da senet bakımından o adam o sevabını alır mı? Alır. Bakın 150. sayfada yarım sayfa kaynak koymuşum. Hem de çok eski kaynaklar böyle. Şimdi ee, bakın yine şu hadis Ahmed ibn Hanbel ya. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedi var. 50 cidçiydi bastılar onu. Evvelce 11 cilt falandı Daha evvel 7 ciddi. Bu Ahmet'in müstedinde rivayetler en azından hasen derecesindedir. Hiç zayıf rivayet bile yoktur. Ulema ittifak et. 30 bin hadis var hemen hemen. Bak orada geçen hadis. Ne diyor hadis şerifte? Mâ câküm annemin gêr kultu evlem ve kul fene kul Benden size hayırlı bir haber, faziletli bir amel, rivayeti gelirse ben onu demiş olayım veya olmayayım. Şimdi söylüyorum. Peşinen ruhsat verdim diyor. Ve mâ câküm annemin Kötü bir haber bir böyle uymayan, <gülüyor> ahlaka uymayan, fazilete uymayan bir şey benden nakledildi, bana iftira edildi. Fena laqulüşler. Ben şer söylemem. Onu bilin diyor. Hayırdan ne geldi size makilemin kabulü kultü. Ne kadar güzel söz varsa ben onu söylemişimdir diyor. Bu sattı veriyor Ahmed bin müsnedinde geçiyor. Hayır umulan hadi İbn Ömer hadisi, Hayır umulan hadislerden bir şey kendisine ulaşırsa o da. Ona niyet. Bunu da amel ederse haddi zatında o fazilet mevcut değilse de Allah ona hüsnü zanına göre onu verir diyor. Efendim e, bu hadis-i şerif e, bunların hepsi kaynaklarıyla burada e, zikredilmiş, tespit edilmiş. Şimdi şunu daha iyi anlıyoruz. Bazı alimler faziletli ameller babında geniş gitmişler. Yani kaynakları sahih görünmüyor. Mevize türü kitaplarda bayağı bir müjde geliyor. Yani bu kadar müjde olur mu diyoruz. iki sayfa müjde var. Ne? Teşvik için. Aslı var hadiste. Yani Kur'an okumanın fazileti, Kur'an okumanın faziletiğinin aslı ayette de var. Hadiste de var. Bu Şimdi burada ümit verme, sevindirme için. ve korku konusunda da e, bir Aynısı yöntem var. olarak Aynı uygulanmış. uygulanmış. Şimdi efendim, Menkeze ve Alemi bana kasteder iftiradan cehennemde yerini hazırlasın. Şimdi alimlerden biri Kur'an'ın sureleri hakkında mesela böyle bir şeyler, rivayetler çıkartmış. Şu sureye okuyor. hadis biz sahih hadislerde var zaten. Bakaran'ın hakkında sahih var. Ama bu her sureye bir şey tertip etmiş. Beyzavi tefsirinde her sure bitti mi böyle bir hadis geçer. Koca Beyzavi tefsirinde. Çok yani. Bir ara daha verelim öyle devam edelim. Evet. Hocam. Değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sorularınız var ama bizim de gündeme ilişkin iki önemli konu başlığımız var. Onu da kendisiyle konuşacağız. Ama bir ara verelim. Sonra e, Recep Ayı'nın fazileti ve Recep Ayı'nda yapılacak ibadetler konusunu tamamlayalım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizde devam ediyoruz. Recep Ayı'nı üç ayları konuşacağız, konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. E, özellikle Recep Ayı'na evet. ilişkin ibadetler neler? Aslında e, baktım Arifan Dergisi'nin yeni sayısı da bu arada Haziran sayısı da çıkmış. Evet. E ee, arkadaşlar getirecektik. Şey evvelden çıktı da geçen unuttuk. Evet bizim... Onda da Recep hakkında bazı, namazlar hakkında bazı şeyler var ama tabii derginin yeri çok sınırlı değil. Kısıtlı. Çok kısıtlı. Şeyle havale olarak kitabın şurasına yani bir atıflar fazla, var yani. Atıflar şöyle var. Gününü söylüyor yani hatırlatma bakımından. Hani çünkü kitapta da şey yazamıyorsun. Bu senenin Recep'inin hangi gününe denk geldiğini. Onda da kitapta o belirlense değişiyor gün. Tabi. Dolayısıyla dergide o imkan var. Yani mesela 15. gün namazı. Oraya parantez açıyorsun. Haziran'ın şusu. Yani dergide o kolaylık oluyor ama namazın tarifi kitabın şu sayfası. Mecburen yani. Çünkü bu sefer dergi kitaptan beter olacak. Onun için yer olmuyor. İkisi birbirine atıf. Olması dergide, lazım. E, kitaba atıf var ama dergide de e, bu e, Haziran ayı içerisinde hangi güne rast geldiği ile ilişkin e, bilgi var. Bilgi var. Şimdi evvela burada halkımıza şunu duyuralım. Hem recep Şerif'ten üç aylarını tebrik edelim, bu vesileyle Allah mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin, hürmetini muhafaza nasip eylesin. Şimdi hürmet, hürmet yani Arapçası, Türkçe'de hürmet diye ülü kullanılıyor tabi, Arapçada üyü yoktur. Hürmet yani haramlıktan geliyor. Haram da Arapça bir kelimedir, haram yasak demektir. Yani bu dokunulmazlık gibi bir e, yeni Türkçe ile ifade edilebilir. Atik i kerimede in اِنَّ اَدَّتَ شُورُ عِنْدَ اللّٰهِ اِسْنَا عَشَارَ lev Mahfuz'da ayların sayısı Allah katında 12 ay olarak tespit edilmiş. Ta işte dünya yokken, insanlar, cinler yokken Lev-i Mahfuz. Yani tabi bu, bu karar ezeli olacak diye. Ama gökleri yerleri yarattığı günden beri de bu işleye gelmiş. Çünkü ay ve güneş sistemleri göklerin yerlerin yaratılmasıyla devreye girmiş. Gökler yerler yaratıldığı günden beri de aylar 12'dir diyor. Minha bu 12 ay içerisinde Erbatun hurum bu tevbe suresi dahildir. 4 tanesi haram aydır. Şimdi dört tanesi haram aydır. Dialkettiğinul kayim de bu dos doğru hesaptır. Allah'ın doğru hesabı budur. Aylar 13 olmaz, 11 olmaz. Haram aylar işte 5 olmaz, 3 olmaz, dördtür. Felât azlîbu fiin nefûcün bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Kendinize zulmetmeyin. Adam kendine zulmeder mi? Nasıl? Yani günah işlemeyin demektir. Çünkü bir insan günahı belki zevk alarak yapar ama aslında nefsine zulmetmiş olur. İşte bir namazı kas, kasten terk ederek canını cehenneme atmış olur. Oruç tutmayarak, zekatını vermeyerek, zina ederek canını ateşe atmakla kendine yazık etmiş olur. Çünkü neden? Dünyanın yavru gelse onu o günaha e, yaptıramazken kendi iradesiyle yapar olsun canına kasteder kendine zulmeder. Bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Hani burada da bir soru akla gelir. Başka aylarda zulüm yani günah serbest mi de bu aylarda? Khassaten bu aylarda. Yani burada vurgu özellikle bu aylarda. Bu aylarda daha çok dikkat edin. Edin uyarısı var, uyarı var ve maksat var. Şimdi bu ayların e, tespitini artık de bulamıyoruz isim olarak. Hadis-i şerife müracaat ediyoruz. Hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde olduğu için hadis aile şerifler, ee, benzel ne Biz Kur'an'ı sana niye indirdik? Bir var ki haça postacıdır getirdi bitti işi diyen zihniyet. İlahiyatta da var bu zihniyet. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Yani bazılarında hep bizim konuşmalarımız hep bazıları kastedilmektedir. Hiçbir camianın bütününü kastedemeyiz. Her camiada ehli sünnet insanlar da var, ehli bidat insanlar da var. Ehli insanlar da var yani. Bidat deyince hani dinden çıkmamış, dinden çıkanı da var. Adam Kur'an'ın yüzde 25'ine inanılacak gibi değil diyor. Bu bir hayatta hoca. Yani şimdi bu da var. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Bu ayların hakkındaki tespit eden hadis-i şerif Bukhari'dedir. Ne buyuruyor? Yani uzun hadis. Elâinne zebânî kadîste dârik-i eyetî يَوْمَ خَلِقَ سَمَاتْ مَا الْأَرْضِ مِنَا اَسْسَلَتْ ...sene on iki aydır, minarba ad-nuhurum dördü haramdır... ...selasün mütevaliyat üçü peş peşedir haram ayların... ...zülkadeti zül ve zülhicceti ve muharram... ...zülkadet zülhicce muharram ayı... ...bu e, hicri seneye baktığım zaman on birinci ay, on ikinci ay birinci ay... ...zülkadet on bir, zül son aydır haç ayı... ...kurban bayramının da her sene geldiği ya. ...muharram ve hicri yılbaşıdır... ...bu üçü peş peşedir... ...ve vahidün ferdün bir tanesi tektir... ...tek olan hangisidir... Raca-ı Muldaralleri, Beyne ve Şaban, Kureyş'in çok tazım ettiği eskiden beri. Tabi cahiliyet dönemindeki adetlerin de ekseriyeti İbrahim Aleyhisselam'ın dininden bakiyedir. Yani dini ne kadar kuşa çevirmişlerse de, e, o zaman da biliyorsunuz haç vardı, Müzdelife'ye kadar çıkıyorlardı. Normal millet Arafat'a çıkıyordu, biz Kureyş'e eliyiz, biz o kadar yukarı çıkmayız, biz Müzdelife'den diyor. Kendi eline bir özellik çıkartmışlar falan. Yani uydurmuşlar ama asaleten var bu yani. O arafe günü. Ee, Zilitçe'nin 9'unda oraya çıkılıyor, onun da buraya ini. Bunlar vardı. Dolayısıyla Kureyş'in tazim ettiği, İslam'ın da tazimini ziyade ettiği, nesk etmediği Recep ayıdır. Bu cemaat yani dün çıktığı, çıkan ayla Şaban önümüzde gelecek ay arasında kalır diye de bir de ayın yerini tespit ediyor. Bu da neden? Nesi muamelesine İma ediyor. Nesi nedir? Haramay hürmetini işlerine gelmediği zaman mesela Haramay'da yağma yapmıyorlar. Baskın yapmıyorlar. Kafilelere saldırmıyorlar. Ama işleri kesat gitti. E, ekonomi bitti. Para lazım. Şu lazım. Bu lazım. Kafileler de geçiyor yakın yollardan falan. Haramay olunca dokunmuyorlar kimseye. Fakat e, şimdi e, geriden geldi e, birkaç ay stokları da bitti. Tam Recevayna geldiler. Maddi sıkıntıya düştüler. Bu sefer ne yapıyor? Cahiliyet devrindeki liderlerden işte kimse, o tabi o da yüzlerce yıl sürdü. Bir çıkıyor, diyor ki Recep'in aramlığını Şaban'a tehir ettim e, Recep'i helal ettim diyor. Hani ki işler düzelsin diye. Bu sefer bunlar yönüne bulduğuna saldırıyorlar ediyorlar, yağma alıyorlar milleti. Haracı alıyorlar falan. Ama zihniyetleri şu yani bir ay haram. Biz bir ay haramlığını bozduk ya Yerine bir ayı haram kabul edeceğiz, dokunmayacağız bir şeye. Aynı ne gibi Ramazan, gün, Ramazan yaza geldiği zaman çok sıcak ve uzun oluyor. Erkeleme. Ya biz bunu yine bir ay tutacağız da bunu kışa sabitlesek olmaz mı? Şubat'a falan. Yani böyle bir zihniyet aynen var. Şimdi bu cahiliyet kafası şu anda da var. Şekiller değişiyor ama fikirler değişmiyor. Aynı zihniyetler yani. Aynı itirazlar. Nefis çünkü nefis herkeste aynı nefis. İlk insandan beri nefis yaratılmış yani. Hepimizde nefis var. Bu nefis fikir veriyor yani. İşine gelene göre bir şey uyduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tam ayı bunlar kaydırdığı için böyle ayların haramlığını falan. Bir sene o ay haram oluyor, bir sene bu ay helal oluyor. Halbuki allah Teala dört ayı haram yaparken atlanı koymuş. Senede dört ayı haram kabul edin de hangisi olursa olsun buyurmamış. Hani oruçta olduğu gibi Ramazan'ı tutun diyor. Haçta olduğu gibi Zülitçe'nin dokuzunda Arafat'a çıkın diyor. Ha şimdi ne diyorlar mesela? ...Yaşar Nurler falan da dediler o zaman. Efendim... haçayı e, iki ay on gündür... ...Şevval Zülkadir hmm. iki ay on gündür... ...Arafat'ı hangi, hangi gün çıkarsan çık diyor. Çayırova mı orası ya? Hangi gün çıkarsan çık. Yani Arafat'ın günü var. Hem zamanı var hem mekanı var... ...hem fiili var. Hem duası var. Hepsinin vazifesi var. Şimdi demek istediğim bunu yani... ...illa cahiller demiyor yani. İlahiyatçı hocalar da diyor bunu. İşi bozmak, karıştırmak. Demek ki burada at konulmuş... Recepte özellikle tespit edilmiş... ...Cemaz Celahir ile Şaban arasında diye yeri de belirtilmiş. Şimdi gelelim bu haram... ...ay olmasındaki özelliğe. Ne farkı var? Hürmet. Burada özellikle kıtel, yani savaş yasak edilmiş. Yani kan akıtmak. Yani ne gibi diyelim... ...babanın katilini bulsan dokunulmazlık gibi. Bunu daha iyi anlamak için... ...şunu halkımız bilir... ...Mescili Haram. Beledi Haram. Yani Beledi Haram... ...yasaklı şehir... Mekke'dir. Mescidi haram, yani bütün mescidler hürmetlidir. Hürmet yani yasaklı, ne demek yasaklı. Şimdi şunu konuşalım. Sen efendim burada dünya kelamı konuşursun bu stüdyodan. Ama camide dünya kelamı konuşmak yasaktır. Bakma konuşur bizim millet ama sünnetle farz arası bile konuşur. Evet. Ama yasak. Dünya kelam camide konuşanın. Odun, ateş odunu yediği gibi sevaplarını yer bitirir diyor hadis-i şerifte. Özellikle Mekke Medine'de daha fazla konuşuluyor mescitlerde. Çünkü millet mescitlerde görüşebiliyor orada otelden çıktığı zaman. Bir de fazla oturuyorlar mescitte orada. Burada namaz bitince şadırban var zaten. Ama orada camide de uzun oturdukları için o ya otelde oturacak ya camide oturacak. Onun için bütün dedikodu camiye tahallük ediyor. Çok büyük bir yasak. Bütün mescitlerde yasak. Ama mescidi haram olursa o zaman daha fazla yasak. Şimdi eee Beledi haram Mekke'dir. Mescid-i haram Kabe'dir. Bir de bunun şehri haram. Eşşehrul haramu şehril haram diyor Kur'an. Haram ayların kısas yani cinayetlerin, suçların efendim e, yüksekliği açısından, cezanın ağırlığı açısından haramaysa ona göre ona mukabildir diyor. Şimdi vel hurmatu kısas. Bütün hürmetli şeyler dokunulmazlığı olanların dokunulmazlığı ihlal edildiği zaman kısasa tabidir. Yani ona göre cezası artar. Buyuruluyor. Mesela, ihram, aynı kökten geliyor, İhrama gir ihram, haram etmek. Mesela iftita tekbirinin bir adı nedir? Tekbiratül ihram, ihram tekbiri. Niye haram etmek? Ne demek haram etmek? Ben şimdi da değilim, ben burada şunu alıyorum, bir yudum çay içebiliyorum. Ama şimdi Allah'a akber diye namaza niyet ettim, ihram tekbiri. Ne demek? Haram etti bana bazı helal şeyleri. Tahrime de mi oradan geliyor? Tahrime geldi? de oradan geliyor. Neyi haram etti bana şimdi? Ben namaza durdum şimdi, içemem. Dünya kelamı konuşamam. Sağa sola bakamam. Şimdi ihramdan evvel tırnağını kesebilir. Koku sürebilir. Ailesine cinsi münasebet yapabilir. Ama haç ömre ihramına niyet ettiği anda ne oldu? Tırnak Ömer kesmek neyse. bile yasak oldu. Illaki dışarıda haram olması değil. Helal olanı haram ediyor kendine. Yani yasaklıyor. Koku sürmektir vesairedir. Şimdi onun için Mescid-i Haram'ın böyle bir özel hürmeti var. E, Harem-i Şerif bölgesi. Bak Harem-i Şerif diyorsun. Harem. Yasaksa. Özel bir e, yasakları var. Mesela Mekke'nin otu koparılmıyor. Ava avlanmıyor. Değil mi? Ben buraya İbrahim Aleyhisselam haram etti. Mekke'yi. Resulullah S. Aleyhisselam de beyan etti. Buranın otu koparılmaz diyor. Harem. Yasaksa. Şimdi bunun bir de mekan şeyi yönü değil de zaman yönü. Şimdi Recep ayının girmesiyle adam şimdi ne yapıyor? Diyor ki kardeşim ben daha henüz kendime güvenemiyorum. Onun ben diyor ihrama da girmiyorum. hacca da gitmiyorum Kabe evine. Ondan sonra döndüğün zaman tartıya el sürmeyeceksin falan. Hurafe yalan yanlış işler. Tartıya el süreceğim de tartı yamultmayacaksın. Doğru sürdükten sonra. Hayır haç öncesinde sanki, sanki, sanki helalmiş gibi. Sanki helalmiş gibi. Hiç alakası yok. Baştan sonra... şey, Milleti haç'a göndermemek. Haç'ı geciktirmek için o da bir gavurların uydurmasıdır. Şimdi bir adam diyelim ki ki Mekke'ye. Oranın dokunulmazlığına rahat edemem. Haramlarına hürmetine e, halel getiririm diye korkuyor Tamam. Ama şimdi ne oldu? Dün gece Receba'yı girmekle her yer Mekke oldu zaman bakımından. Harama girdi. harama girdi, her yere girdi. Şimdi birisi kalkıp da ben Mekke'ye gitmedim ama Mekke sana geldi yani. Şimdi Haramay'ın içindeyiz şu anda. Yani günahlar da katlanıyor, sevaplar da katlanıyor. Buna da örnek misal verecek. Beyoğlu'nda zina haram. Ama A camisi içine girip de zina yaparsan, Caminin haramlığını ihlal etti. Mekanın hürmetini. ikinci haram. Bir de bunu Kadir Gecesi'nde yaparsa zamanın da hürmetini ihlal etti. Üçüncü haram. Adam Kerane'de zina etse de haram. Ama geldi Kabe'de zina etti. İsaf'la Naila e adında. Cahiliyet devrinde. Allah ikisini taş etti. Tamam o anda taş oldular. Birini Safa'nın üstüne koydular. Birini Merve'nin üstüne. Millet ibret alsın diye. Asırlar geçti. İblis geldi. Müşrikleri dedi ki atalarınız bunlara tapıyordu. Adam zina etmiş. Putçuluk buradan başlayan yönlerden biri. Adam zine etmiş, taş olmuş. Çünkü onlar o heykeli nasıl yapacak? Allah taş ettiği için tam orijinal heykel oldu yani. Ondan dolayı efendim sonra onlara tapmaya başladılar. Zaten İslam geldiğinde de sahabe ya sahi yapacak mıyız? Cahiliyette yapıyorduk. Orada bir tereddüt var. Ayette de diyor ki... ...inne safa vel mermete min şairle. Safa merve Allah'ın dinin nişanlarındandır. Oradaki tabir şöyle... hani. Sahi yapın demiyor da <gülüyor> sahi yapmakta günah yoktur. <gülüyor> ya niye günah olsun? Onlar diyorlar orada putlar vardı ya acaba şimdi de devam edecek miyiz İslam geldikten sonra? Onun ne alakası var? O mekanlar kutsaldır. Oraya insanlar onu tapmaya başladı. Halbuki onlar ibret için konmuştu. Kabe'de zina ettikleri için. Demek ki yerin farkı. Bir ara daha vereceğiz hocam. Devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Yübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor, sürecek. Kısa bir aramız var. Değerli Zincler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Recep Ay'ını konuşuyoruz. Haram ay olma özelliğinin... Evet, ne anlama geldiğini... anlayacağı dilden konuşmak gerekirse... Mekanın haramı var, zamanın haramı var. Mekanın haramı, Mekke haremi gibi... Kabe'nin mescidi haramı gibi yerler, belli yerler. Zamanın haramı da 12 ay içindeki 4 ay. Bu haramlık devam ediyor. Yalnız... Ee, savaş bakımından devam etmiyor. Yani o aylarda harp ve cihat da haram idi. Sonra bu kaldırıldı. Nesredildi. Düşman size e, saldırırsa siz de mukabele edin. Haramayda da olsa. Yani savunma maksatlı müsaade edildi savunma gibi bir Savunma maksatlı var. da müsaade edildi. Saldırı maksatlı da müsaade edildi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif muhasarasını e, Haramayın bir, bir kısmı Haramay'a girdi. Kaldırmadı haram girince girince. Bundan dolayı Hevaz'in kabilesiyle olan şeyde e, harpte. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından da görünüyor. Ama günahların katlanması ve sevapların katlanması bakımından haram ayların hürmeti duruyor. Yani Mesela. haram aylar dendiği zaman şunu anlayacağız? Bu dört Özel ay, ay içerisinde yapılan haramlar da katlanıyor. katlanıyor sevaplar da katlanıyor. da katlanıyor. Mesela sevapların katlanmasına bir misal verin. Menzumeme haram, her kim haram ayda yani o 4 ayın birinde El-Gamiz ve Perşembe, cuma, cumartesi 3 gün oruç tutarsa. Bak bu haram ay orucudur. Ömer Nasuhi bilmende bile var. İlmalde nafile oruçlar bahsine bakarsan diyor ki haram ay orucu diyor. Bu hadiste diyor ki haram ayda perşembe, cuma, cumartesi peş peşe. Hangi hafta olursa olsun yani illa 4 hafta değil. Bir hafta bile tutsa. Kedir yani, Allah'ın. Oa tut... içerisinde bir kez de olur. Bir kez de olabilir. Veyahut senede bir kere bir haram ayda tuttu. Ketevallahu li ibadet etis amiyet Allah ona 900 sene sıralı ibadet sevabı yazar. Yani bir adam 900 sene bütün gün oruç tutuyor. Akşam sabaha kadar namaz kılıyor. Bu da Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün oruç tutuyor haram ayda. Ama bu haram ay orucu işte. Geçen ay yoktu, geçen hafta yoktu. Bu önümüzdeki hafta var. 3 hafta sonra da bitecek. Şaban'da yok bu. Haram ay değil. Bunun farkını anlatmak için söylüyorum. 900 sene ibadet. E öbür haftada yaparım. 1800 Olur. Fazla mal göz çıkar. Fazla sevap göz mü çıkarıyor? Fazla gelirse bana verirsin. Yap. Sen yapmaktan bıkmadıkça Allah sevaptan bıkmaz diyor. Siz yorulmadınız. Allah yorulmaz. Allah'ın sevabı mı eksik? Ne yaparsın? Bir Ecebay'ın da dört tane olsa dört tane tutarsın. Dokuzdan çarparsın. Hemen dünya hesapları olunca parite marite ben bir vuruyor böyle şeyine çıkıyor. Ay dört ay var. Kuruşunu. On altı hafta yapıyor e, senede. On altı hafta. Çarp bunu dokuzla. E, ben sırf bir ayı çarptım. 3600 mi 36 mı oluyor? 4 kere 9. 4 kere 5, 36 oluyor tabi. 3600 sene. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü yetmez. Yani peygamberin amelle mükayese bakımından söylemiyorum. Ümmet olarak. Yani Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü yetmez yani. 3600 sene ibadet şurada. Bu ayda 4 defa perşembe, cuma, cumartesi tutanın sevabı burada. E buna şey, kısaca bir başlıklar okuyacağım. Tabii başka oruçlarının faziletleri de var. Hepsi tek tek yazılmış. Recep'in tümünü de tutmak çok fazileti var. E, bir gün tutana şu kadar, iki gün tutana üç gün. Hepsi hakkında hadis var. Bu Recep-i Şerif okusunlar. Çünkü bizim milletimiz e, menfaatten meraklıdır. Yani sevap da menfaat kabiliyindedir. Yani i̇nsanın fıtratı i̇nsanın buna, buna meyilli. insanları getiren vecde demiş. Cennet vaat etmese Allah kimse etmezdi. Secde. E, dolayısıyla yani böyle iyi bir şey değil. Biraz kötü işçi gibi durumuna giriyoruz. Para alırsak çalışacağız. Para yoksa çalışmayan gibi olmayın diyor hadis-i e, Ücret de var gibi gözüküyor. Ama ücreti de Allah boşuna bahat etmedi. Dolayısıyla oruçları böyle. Günahlar da ona keza katlanıyor. Mesela Recep ayında en mühim mesele zulme uğramış. Mazlum. Birisi zulmetmiş. Kocası zulmetmiş. Patronu zulmetmiş. Bir fırka, bir zümre memlekette bir köşe başını tutmuş, öbür adama zulmetmiş. Memuruna zulmetmiş. Veyahut efendim işte bu kasetçiler, masetçiler bunlar insanların Efendim meşru gayrimeşru neyse adama diyor, Yani adama haksızlık yapıyor. Adamın çünkü bir zulmü yok başkasına. Allah'la arasında günah olabilir o başka. Ama bunlar e, iftira, zulüm, e, gasp yerini almış. Adamı işinden atmış. Efendim parasını ödememiş. Adam mazlum durumda. Ve öyle ana baba var. Çocuğu dövmüş. gövüyor devamlı. Bu duruma en çok bedduaların kabul olduğu ay Recepay'dır. Eskiden bütün millet beklerdiler beddua için Recep A'yı. Hele bir de Mekke'ye yakınsalar gidip Mekke'de bedduayı basardılar. Hatta kitapta yazıyor Hazreti Ali döneminde adam çocuğundan çok eziyet çekiyordu. Çocuğu onu dövüyor de Mekke'ye geldi yahu Kabe naslarına sarıldı. Ya Rabbi diyor. Arapça beytler de var kitapta. Ya Rabbi diyor bir tarafını hani öldür de dememiş yine çocuğu ya. Demiş ki bir tarafını çolak et de bana vuramasın diye. Ya dua oradan bitmeden adam orada çolak oluyor ya. Bu kadar Recep A'yı bir de duası var. Kenzül Arş arştan gelen bir hazine olarak. Tabi milletin bildiği Kenzül Arş değil. Öyle mi? Değil. Bu esas Hazreti Ali'den gelen kaynaklı bir Kenzül Arş. Yani. Bir de böyle çok bal tefsiri, karınca duası hmm. Kenzül Arş. Dolu şey diyorlar. Pek kaynaklarını göremiyorum bir yerde. Ama burada mesela Recep Risalesi'nin ilk başlarında bunda bir de ibretli bir kıssa var. Ben şimdi onu anlatacak vakit bulamıyorum. Recep-i Şerif'in isimleri bahsinde geçiyor. Efendim 37'lerde Münazil İbni Laik diye Hazreti Ali Efendimiz'den de, e, bir dua burada naklediliyor. Hangi dertli bu duayı yapsa Allah sıkıntısını açar. Hangi belaya düşen bu duayı yapsa anında dua kabul görür. Bu ismazamdır. Özellikle Recep ayında bu dua yapılıyor. Duanın sayfası 44. 44 Allah-u diye başlıyor. Hadis-i Şerif 45'te Hz. Ali diyor ki bu duaya yapışın bu arşın hazinelerinden bir hazinedir. Arşın hazinelerinden bir hazinedir. Şimdi Recep ayında yapılan dua mesela aslarette olmuyor şimdi Recep ay'ının isimlerine bakarsanız sırf isimlerinden zaten bu manalar çıkıyor ee, Recep ayının isimleri Allah'ın e, ayı. Allah'ın rahmetlerinin döküldüğü ay Efendim e, silahları e, süngülerine efendim, okları işte kınlarına sokan ay böyle isimleri var Recep ayı böyle isim, bu isimlerden de burada bu dualarda çıkıyor Şimdi gelirsek meselemize, haram olduğu için ne oldu şimdi? Üç gün evvel bir adamın zina yapmasıyla bugün, yani bu ay girdikten sonraki zinası bir değil. Namaz terk etmesi bir değil, içki içmesi bir değil, gıybet yapması bir değil, iftira yapması bir değil. Niçin? Haramaya girildi. Ne gibi? En anlaşılır dile konuşacak olursak, efendim senin Recep ayı girmeden evvel yaptığın zina edafe edersin yaptığın zina gibi, evinde yaptığın zina gibi, Recepay'ı girdikten sonra yaptığın zina, Kabe'de yaptığın zina gibi. Haramay. Haramay'a girdi. Bu kadar fark var yani. Çok büyük fark. Katlıyor yani. Cezaları katlıyor. Hani demin ne dedim? 900 sene sevap. Sevap da katlıyor. Ustura iki tarafı kesiyor burada. Dualar kabul olunur. Günahlar silinir. Tevbe edersen. Mesela girdi. Dün gece nida geldi. Allah tarafından. Bana gelmedi canım kitapta yazıyor her Receb Ay <gülüyor> isteyene, Recep ayından ida geliyor. Elayne şerat tevbe kadistel tevbe ayı girmiştir. Fatu valimen istiğfarallah. Allah tanafiş diyene Recep ayında istiğfar edene müjdeler olsun. Bunun için tevbayı bir ismi de tevbay isimlerden manalar çıkıyor. Bundan dolayı istiğfarları var. Mesela öğleleyin ikinde arası şimdi tam sayfalarını. en sonunda Recep ayının duaları var kitapta. Burada bir istiğfar bahsi var. Bu istiğfar e, öğlenden sonra yapılıyor, yedi kere, en azından bir kere. Bizim hemen en düşük rivatı tercih eder tabii. <�lit> tevbe Bu meşhur da okurlar, selatin camilerde. Nef vela vela vela vela bu Ali yu Hazretleri de bunu Risalesinde alıyor. Önemli bir istiğfar. Eğer üç aylarda, tabii recep başladı şimdi, Öğlenle ikindi arası, bu tevbeyi, istiğfarı yaparsa, velev bir kere yapsın. Allah Teala saandaki sondaki yazıcı meleklere vahy ediyor. Ahrikû <gülüyor> seyyati min Amel defterine bakın ne kadar kötülük varsa yakın yakın diyor. Bu Recebe mahsus bak şimdi tevdai. Dolayısıyla bu istiğfar burada kitapta hepsinin efendim sayfeleri var. Kimini belki bulurum bulamam. Şimdi e, tesbihleri var. Mesela bugün Recep ayında diyor bir tesbih subhanallah dese Allah onu çok zikredenlerden yaz. Özel tesbihler var. Göneyi Mehmet Efendi rahmetli bunları bastırırdı böyle. Recevay'ın tesbihleri ilk 10 gün, ikinci 10 gün, 3. 10 gün Şaban'da da yapardı. Öyle vaazlara gezerdi. Onlara dağıtırdı cemaata. Ee, burada mesela 265. sayfede ee, Bugün neydi? 10 gün Sübhanel Hayyil Kayyum. Yüzer kere okunuyor. 2. 10 gün Sübhanel Hayyil Hayyil Kayyum. Yüzer kere okunuyor. 3. 10 gün Sübhanel Hayyil Hayyil Hadis-i Şef diyor ki buna verilecek sevabı diyor vasfedenler tarif edemez. Melekler yazamaz diyor. Mesela tesbihleri böyle vazifeleri var. Şimdi insan Recep Şerif duaları, tesbihleri, zikirleri, istiğfarları. Efendim bak burada istiğfarları geldi şimdi. Sabah akşam Recep'te 70 kere istiğfar etseliyor. Allah canını cehenneme haram kılar. Sabah akşam 70 kere. Nasıl yapulsun diyor Ahmed İbn İcazaz. Elleni kaldırıp diyor var mağfirli ve erhamniyetüb aleyye. 70 kere mesela. Böyle bir istiğfar. var. 269'da. Demin dediğim eee istiğfar eee ...defterindeki kötülükler yanar. 271'de sayfası burada geldi. 271'de bu istiğfar yazıyor. Her öğlenden sonra. Diyorum ki kardeşim Recep Risalesi. Recep ayı 3 aylarda bunu, Şimdi Recep bitti mi bunu kaldırırsın, şabanı alırsın. Çantanın bir yerine koy. İşe gidiyorsun, güce gidersin. Öğlen olur, öğlenden sonra açarsın. Çünkü öğlen ikindi arası diyor. Onu yaparsın. Sabah akşam istiğfar, onu yaparsın. Bir namazı var, onu yaparsın. Efendim ağır gelir. Çünkü yav kadınlar makyaj malzemesi 2 kilo boya taşıyor... Efendim yolda bir yerde sökülür, dökülür diye kalkıp onu tamir etmeye uğraşıyor. Yani koca Allah'ın ayı geldi, harama girdi. İnsan bir birkaç bir şey yapmak için öğlenin ikindinin vakti vaktine bir zikrini mübarek ay geldi. Geçecek işte hemen ikisi olacak yarın. Yani sen de bir kitap taşı ya. Ne var? Yolda, izde giderken otobüste şurada bunu olursun, okursun. Ebe amel edersin, sevabını teşvik olursun. Bakarsın ben bunları nasıl anlatayım burada 320 sayfa kitap bu ya. Bugünkü bahsimiz bu tabii ilk gün diye yaptık bunu. Her gün biz bunu konuşamayız ki. Ve yani insanlar bunu fiilistinden bile baksa amellerinin karşılığını görür. Şimdi burada bakın özellikle faziletli ameller meselesi. Yani tek tek yazılmış Recep-i Şerif'te acayip işler var. Nedir efendim? İlk gece duası geçti. Her on günün zikri yapılacak istifarlar kulü Allah okumak. Çok önemli. Çünkü Allah'ın ayı, ihlas da Allah'ın suresi. Sırf Allah'tan bahsettiği için. Kulüvallah ihlas. 11 kere ihlas okulmuş hanımın biri. Yani Recep ayından dolayı günlük 11 kere. Vefat etti. Efendim, oğlu merak etti. Başka uzun da bir kısası var. E, rüyasında oğluna şöyle diyor: e, Sen bilmiyor musun ki e, Recep ayına tazim edeni biz kabrinde üzgün bırakmayız. Annen 11 iklas okuyordu yani. Recep Allah'ın ayı, ihlas da Allah'ın suresi. Mesela her gün okurmuş 11 kulu Allah'a. Niçin? Allah'ın layıdır. Allah'ımı metediyim ikhlas şerifle. Buna niyet meselesi ama ihlasın çok önemi var. Ondan sonra efendim Yasin okumak. Yani Recep'te Yasin okumanın özel bir fazileti var. Her zaman Yasin faziletli. Ama şimdi bunu insan bilerek yapmak başka. Bu haram ayı oluşundan kaynaklanan avantajlar. Özel avantajlar. avantajlar. Recep Şerif'te yardım. Recep Şerif'te zekat, Recep Şerif'te sadaka. Recep Şerif'in günlük sadakaları, Recep Şerif'te ömre, Recep Şerif'te kurban da var. Bu sünnettir. Recep'iye denir buna. Farz değil, vacip değil. Ama evvelden gerekliydi. Sonra nesh Ama Recepte bir adam Allah rızası için vacip değil. Allah rızası için bir kurban keçebilir. Recep'de, bir daha verelim, öyle Recep'de devam edelim. De evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet hocayla Recep ayını konuşmaya devam edeceğiz. Öyle anlaşılıyor ki ne bizim süremiz yeter, önümüzdeki haftada konuşmaya kalksak, ne de e, önümüzdeki haftaki süreyle bu konuyu bitirebilecekmişiz gibi gözükmüyor. Bir aramız daha var. Yine birlikte olalım efendim Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz Recep Ayı'nı konuşuyoruz Ve Recep Ayı'na özel bir namazdan söz etmiştiniz Tam Evet şimdi e, namazdan e, onu reklam arasında size söyledim Evet e, Şimdi efendim e, Allah rızası için konuşuyoruz Bak şimdi şekeri ölçtük 377 çıktı Bugünden beri de can çekiştim yani sabah bir düştü ikinden sonra bir düştü 50'lere kadar düştü. Epey de yükseltemedim. Sabahtan beri yükseltemiyorum. Meyve suyu şu içiyorum. E, o vaziyette geldim. E, şimdi olmuş tabii o tabi ters tepiyor. Bu sefer yükselme şey, eğilimine geçti. Şimdi 377 e de olmuş. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah razı olsun. Du'a istiyoruz. Amel etsinler istiyoruz. Şimdi bu kadar bu kitap yazıldı. Burada tek tek Firizten bakabilir. Recette diyor. Başında, sonunda, ortasında kusül aptesi alsa, anasının doğurduğu gün gibi çıkar diyor. Bak mesela bugün kusül anla Zaten Cuma kusülü de sünnettir. Yani. Bütün mesele nereden geliyor? Şu ayetten geliyor. Emen yuazzum hurumatillah fehu hayrul Allah'ın hürmetli yasaklı kıldığı değerlere tazim edenlere bu hürmet ve saygıları Rableri katında hayır getirecektir. Bu ayetten yola çıkınca haram ayı daha anlarız. Yani Allah buna değer vermiş. Recep şahrullah. Recep benim ayımdır buyurmuş. Dolayısıyla 12 ay Allah'ın ama bu benim özel ayım diyor. Bunu kendine seçmiş. Dolayısıyla bu aya hürmetsizlik yani hürmetsizlik veya ikram Hadiste de diyor ki, acep, siz Recep Aya'yına ikram edin. Bir Allah da size bin kat ikram etsin. E ikram etsin Recep Aya'yına eve çağırıp çay, börek yapamayız ki. Yani ikram etmek ne demek? İşte oruç tutmak, gecesi namaz kılmak, işte günahtan sakınmak, yaptığı bir haramı terk etmek. Yani içki içiyordun, iki tek atıyordun sıra. Recep Aya'yı geldin, bırakacaksın kardeşim. Yani Allah'ın haram ayı, namaz kılmıyordun, kılacaksın beş vakit. Yani bunlar teşviktir, önemlidir. İnsana en azından bir ara gazı verir. Belki şaban ramazan derken tam gaz gider ondan sonra tutukluk yapmaz mı da? Yani bunları Rabbim niye bu mevsimleri koydu? Bu mevsimlerde çeki düzen versin kendine diye. Bir imkan sunuyor. Bak kulum ben efendim bu kadar aydır dolaşıyorsun başıboş. Şimdi benim ayım geldi. Kadeve dahil katma değer. Kat kat fazla sevap var. E burada gel efendim şimdi dünyada bir şey yap bak ne yaptı? Torba yasası bilmem ne bir vergi üf 7 milyon mu ne müracaat evet, Neden? Söylüyorum. Adam 10 senedir 20 senedir biriktirmiş biriktirmiş. Bir, bir, bir. Hemen onun fırsatı ne diyor? Şu hafta bitiyor diyor. E, bitti Millet zaten. kuyruk oldu. 31'inde bitti. Para vermek için kuyruk oldu bak para vermek için. <gülüyor> Neden? Daha çıkacak da ondan. Şimdi Allah Teala da böyle bir ay koyuyor. Bunu anlamak lazım. Nedir? Ben sana bir ay koydum. Bu ayı da kendime izafe ettim teşrifen. Şereflendirmek için. Dolayısıyla bunun namazı, orucu, sevabı, fasleti bitmez. Ama şimdi halkımız bunu bilmiyor. Rekayb kandili, kandil simitini görürse bir de minarede lamba yanarsa kandil. Ya mübarek adam. Bu ayın önemi ne, hürmeti ne? Dün gece keşke canlı yayından flash verebilseydi sohbeti. Veyahut da bizde bir program tabii denk gelmiyor bizde o zaman camide olduğumuz için. Yani yapılabilse. Yani halk bunu bilmiyor. Onun için Recep Şerif Risalesi'ne artık ben bu kadar şimdi bir teşvik madde. Biz de burada her gün konuşmuyoruz. Dilini muhafaza. Diyor ki kim Recep ayında bir gıybet edecek, Yo, bal gibi gelir böyle adamın aleyhine konuşmak ağzına kadar gelir. Ya Allah'ın Recep ayındayız kardeşim diyeyim. onu içeri atarsa diyor, münker Nekir'in sualine cevapta Allah cevabını öğretir diyor. Yani bunların Arapçalar hepsi kaynakları var. İbn-i Sakir, Tarihu Dimeş, Şam tarihini yazmıştı. 80 cilt kitap bende var. O kitapta kaynağı Hafız İbn-i Sakir. Enes radıyallahu vaat. kim akrabasını Recep ayında ararsa Allah dünya ahiret bütün kopuk işlerini ekler diyor. Düşmanlarına karşı ona yardım eder. Mesela telefonla da olur, mektupla da Yani akraba ziyaretleri. Recepşehir hasta ziyareti. Bir hastayı ziyaret edene diyor, Allah Teala meleklerini emreder. Gidin siz de bu kulumu ziyaret edin, ona selam verin. Senin duymana lüzum yok. Meleklerin selamı demek, senin bütün dertlerinin gitmesi demek. Efendim, cenaze namazı. Bir Müslümanın cenazesini kılsa diyor, diri diri toprağa gömülmüş kız çocuğunu diyor, oradan çekip de çocuk can çekişirken hayata kavuşturan kadar sevap alır diyor. Yani Müslüman'ın cenazesine katılmak. Yani bunlar hepsi Recep ayını. Recep ayında fakir bir mümine yemek yediren. Kıyamet günü Allah İbrahim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, e, İbrahim Aleyhisselam'ın da üzerine salat olsun. İkisinin oturduğu sofraya oturtur diyor. Recep ayında bir Müslüman'a yemek yedirirse, bir su içirirse Allah ona cennet çarabından içirir. Bir mümine elbise giyirse Allah cennet hullelerinden bin hulle giydirir. Tek tek bunlar yetime ikram. Yetimin başını sıvazlasa, başındaki kıl sayısınca diyor, Allah onu affeder. Yani ne kadar günah varsa. E, Kur'an'ı bir kere hatmezse, Recep'te bir hatim yapsa. Daha başındayız, mümkün. İnsan bir cüz, bir buçuk, bir cüz okusa olur. Bir hatim yapsa, kıyamet günü ona da, ana babasına da bir taç giydirir, incilerle, mercanlarla bezenmiş. Dünyada tabii o bir taşı getirsen, borsalar çöker, hiçbir alamaz onu. Ve kıyamet gününde hiçbir dehşet çekmez diyor. O kadar panik olacak, herkes. Çekmez diyor. Şimdi... Bu gibi birçok fazilet burada e, recep Şerif hakkında zikredim. Özellikle oruçları. E, oruçlarının özel bir bölümü var benim kitabımda. Recep-i Şerif e, ayının oruçları diye. Bunun firistine bakılırsa efendim gelelim e, namazları bölümü var. Şimdi belirli gün ve gecelerin namazları. İlk gece namazı geçti. İlk cuma gecesiydi zaten o da geçti. E, efendim regaib geçti. Ee, şimdi üç, dört, beş, on üç, on dört, on beş, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş. Bugünlerde bir namaz var ama birinde de kız hacet namazı. Özel bir tarifi var işte sayfa 228'e. Bu namazı kim kılarsa, secdeden diyor başını kaldırmadan olur diyor. Ama biraz tarifi var yani. Yani bir börek yapacak, bir kek yapacak alıyor kağıt kalem'i, yazıyor tarifi yani. İşte vanilyasını kaçıktığı zaman o kabarmaz yani. Bu şimdi ben burada bunu anlatamam ki. Yani Arapçası var, sayısı var. Ee, nasıl olacak? Bu günlerin hangi birinde kılsa olur. E benim çok hacetim var her gün bir başkasını kıl ama günleri var ama bak. 3-4-5 veya 13-14-15 veya 73-24-25 diyor. Burada rivayet 228'de. Yecemi Şerif'in 15. geliyor şimdi. 15'inin namazları var, gününün namazları var. Ondan sonra efendim 27'si onlar Miraç. Ondan bir hafta evvel yine Miraç'ı konuşuruz. Miraç'tan evvel o namazları tarif ederiz. Şimdi en önemlisi 242. sayfada bu çok önem veriyorum buna. Başında, ortasında, sonunda ona rekat namaz var. Yani, 10 rekat bu 10 gün içinde kılınıyor. Sonra ikinci onda 10 on rekat... Mesela şimdi bugünden kılınabilir, dün gece de kılınabilirdi. Bu namazdan biraz ben, sevabından çok beni tehdit ediyor. Korkuttuğu için bunu kılmak icap ediyor. Ee, ben inşallah mesela bugün dedim niyet ettim, bu gece kılacağım. Çünkü gün gece de kayıp falan hepsi birbirine karıştı. Gece de kısa, K kavuşturamadık. Şimdi bu gece bunu kılabiliriz. Veyahut da işte bu 10 gün içinde bu namazın özellikle selman Farisi radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif ben Allah rızası için duyurayım. E, kardeşlerimiz e, Arapça olarak rivayeti şey etmezlerse 245'in sonu ey Selman hangi imanlı kadın veya erkek? Recep ayında 30 rekat kılar ama şimdi o sonra soruyorlar ne zaman kılalım onu söylüyor. Recep ayında diyor ama soruyor başında 10, ortasında 10, sonunda 10 diyor. Bu namaz her rekatta 3 kere kulyal kafir okuyacak. Sonra efendim üç kere ihlas okut. Fakat acayip bir şey. Önce ihlas okuyacak tersine. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Fıkha göre bu uymuyor. Ha, evet. Ama yani diyor ki he. Sıralamaya Sıralamaya uymuyor. Fakat diyor ki hadis-i şerifte bir şey zikredildiyse orada fıkha bakılmaz, hadise bakılır. Yani mesela cuma namazının sünnetinde de birinci rekatta efendimiz hep bi isme okurdu. İkinci rekatta helele. Halbuki birinci rekat daha uzun olması lazım. Ama hep bi isme daha kısa. Ama diyor hadiste öyle bir şey varsa ona uyulur diyor. Hadi, fıkıhtaki kaideler hakkında bir özel hadis olmayan genel hakkındadır. Özel bir durum varsa cumada veya bu gibi bir namazda ona uyulur. hadisin faziletine nail olmak için. Üç kere kuliyel kafir İhlas sonra üç kere kuliyel kafirun. Kuliyel kafirun bilmezsem ne yapayım diyorum. Ezberle yine onu oku diyorum ben de bu sefer. E bir de kuliyel kafirun munafıklar yani. okuyamaz. Biraz <gülüyor> <zaman> dolan dolambaçlıdır. La <gülüyor> abudü ve Biraz dolan başladı. Münafıklar kafiru süresinde okuyamaz diyor. Şimdi hemen buradan ters yüküp çıkarıp okumayan münafıktır deme. Ama münafık okuyamaz. Sen okuyabiliyorsan zaten münafık değilsin. Mübarek okuyuyorsan sorun yok. Ha bir de yani ezberlesen daha iyi. Ezberlemek lazım. Eğer böyle ezberleyemeyen durumda olsa cemaatla da kılınıyor. Nafile bir tesbih namazı olduğu gibi birisi kıldırır. Hani çünkü kafir onu herkes okuyamayabilir yani. Bu namaz rekat olarak kılınıyor. 10 rekatta bir duası var. Mesela 10 rekat bitti. ilk 10 rekat, 247'de bir duası var. ikinci ortada 10 rekat, 248'de başka bir tevhid zikri var. 248'de peş peşe hadisin içinde bu rivayet geliyor. Ha bunun o kadar müjdesi var. Efendim, hem duan kabul olur. Cehennemle senin arana gökler yerleri arası kadar. Hendekler Allah'a açar. Her rekata mukabil 1 milyon rekat sevap yazar. Cehennemden beraat yazar, sırattan geçiş yazar. Hz. Selman diyor ki bu namazı duydum, yattım şükür şeycesi yaptım. Allah ne müjdeler vermişti. Çok müjdeleri var. Efendim yalnız müjdelerden daha çok ben hep derim ya cennette şu kadar sevap var desen adam ya fazla ya da lüzum yok diyebilir. Ama şu kadar yanmak var dedim mi kimse pek göze almaz. Onun için tehlikesi daha şey. E, bu hadis-i diyor ki ya Muhammed dedi Cebrail aleyhisselam namazı bana öğretti ve dedi ki bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında bir alamettir. Münafıklar bunu kılamazlar. Dedi. Şimdi buradan şu çıkmaz. Kılmayan münafıktır diye bir şey çıkmaz. Ama münafıksa istese de kılamıyor yani. Yani Kılmak istese de nasip etmiyorum diyor yani. Münafığa nasip olmaz. Ama bu kılmayan herkes münafıktır demek değil. Bak bunlar çok ters anlayışlara sebebiyet verebilir. Mana bu değil. Nice mübarek insanlar vardır. Kılmaz. Ama münafık kılmak istese de kılamaz. Böyle bir fark var. Şimdi bu e bundan dolayı bu namaz kılınabilir. Özellikle bu namazı tavsiye ediyorum. 246'larda tarif. Eskiden Recep-i Şerif Risalesini almış olanlar. Bu biraz ilaveli baskı olduğu için o demin dediğim bir hacet namazı var. %100 oluyor anında. O yoktu geçen kitapta. Çünkü ben onların, Burada var. Bunda var. Yalnız insanlara şunu söyleyelim. Eski baskıda da, bu o işte 280 küsur sayfetti. Bu da 320. Hemen hemen muhteva aynıdır. E, firis'ten eğer ki senin şu anda verdiğim sayfalar onların elindeki baskıyla uyuşmazsa ilk baskıyla ilk baskıyla yani. uyuşmazsa Firis'te vardır yine. Türkçe başlıklara baksınlar yani. O başlıklardan namaz bahsi, oruç bahsi onu bulurlar onu bir ileri geri bulurlar. O namazlarla amel ederler. Onun için e, Recep-i Şerif ayı hakikaten e, büyük hürmetiyle, saygınlığıyla gelmiştir. Allah mübarek etsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah mübarek le nafi Recep ve Şaban. Niye diğer aylara demedi de, Recep de Şaban'da bize bereket ver. Recep'imizi, Şaban'ımızı bize mübarek eyle. Özel bir duası var. Recep girdi mi başlardı bunu yapma. Ve belli ne Ramazan, bizi Ramazan'a kavuştur diye Dua ederdi. Bundan dolayı alimler diyorlar ki, hani bir insan 20 gün sonraya kadar yaşat beni gibi dua yapılabilir mi? Ya Rabbi en az 2 ay daha yaşat beni gibi dua yapabilir mi? Gibi bir e, fıkh meselesi çıkıyor. E diyorlar ki, madem Resulullah Recep'in başında 2 ay sonrası için bizi Ramazan'a ulaştır diye dua etti. Ama hayırlı mevsim diye Ramazan. Fazilet coşacak. Sevap artacak diye ona kavuştur diyor. Bu gibi duaları yapmak caiz mi değil? Sünnet oluyor. Müstahap oluyor. Ama tabii ki e, ya Rabbi işte bu sene kim şampiyon olacak? Bunu göstermeden öldürme. iki <gülüyor> ay daha yaşayayım da finale kalayım falan. Yani böyle dualar caiz değil veya kızımın düğününü göreyim falan bunların ahirete taalluk eden bir tarafı yok. Ama Allah için din için hacca yazılmış da ya Rabbi hacca yapayım da yani bir ömür ver falan bunlar olur. Yani hac çıkmış kurası bu sene gidecek kalmış hikaye ay çok oluyor böyle de bir ay kala ölüyor bir gün kala ölüyor ama e tabi ki niyete göre Allah Teala ecir sevap veriyor onun için hem Recep Şaban'ımıza Allah mübarek eylesin bütün dinleyenlerimizle beraber Ramazan'a imanla eli sünnet itikadı üzere saati afiyetle kavuştursun. Diyelim, dua edelim yani. Ondan sonra siz artık ne diyorsanız onlara bakalım. Evet, e, belki önümüzdeki hafta da yine Recep ile ilgili. E, belki oruçlarla ilgili bir kısa olabilir. bir şeyler konuşulur. Çünkü, Her hafta e, bir konudan. Evet, e, oradaki tanım içerisinde baktığımızda e, işte on günde bir kılınan namazlardan söz ettiniz ama e, yine işte üçünde, dördünde, beşinde. E, Var. E, 13, 14, 14, 14 15 de var. Bunları Oruç var mesela. <gülüyor> Eyyami biz 13, 14, 15'i çok... Hatırlatmak e, gerekebilir. Bir de Allah'ın en sevdiği mevsim 15 mesela. Haftaya belki o konuşabilir. Yarısı çok önemli. En sevdiğim zaman dilimi Recep'in yarısıdır diyor. Nasıl, nasıl ki Şaban'ın da yarısı Berat ya. Recep'in de 15'inin çok itibarı var Allah'a katılır. Bunlar bilinmez. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bizim millet Kandil kaç tane? 5 mi? 5 olması lazım. Efendim, şimdi yani bu. Mevlid, Regaib, Mirac, Mirac Berat, Berat, Kadir. Kadir. Beş aslında öyle değil. Bakın açtım tak da orası geldi. 84 85 buraya baksınlar. İmam-ı Sübki bazı ulema diyor sene içerisinde ihyası müstehap. Yani ibadetle geçirilmesi. Ama bu ibadetle ihyasının şekli de Şaban kitabımda var. Orada da beş, yedi sayfa ihya şekilleri yazdım. Hangi sureler hangi gece için olursa olsun bir gecenin ihyası nasıl olur? Şimdi ihyası müstehap 14 gece var. Yani taktım 5 gece yazar ama İhyası müstahap olan kaç gece varmış? 14, 14 gece varmış. En büyüğü ne biliyor musunuz? Hem de İbdi'ma birçok adı işte var. Bunu millet bilmez. İki bayram gecesidir. Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı o kadar önemlidir ki kalplerin ölmeyeceği, İmam selametinin garanti söz verildiği, İhyasına çok fazilet sevap verildiği gece İki bayram gecesi. Halbuki millet tam teravih bitti tam diye tersi... o gece de yatsı var, teravih yok. Camiye bile gitmiyor. Evet. <gülüyor> teravih bitti diye. Şimdi... Onun için burada 80'de okuyabilirler. Buradaki 14 gece yani kandil diyecez, aday beş geceye bakmasın. Burada yazılan 14 gecenin hepsinde çok ibadetini ihyası geceni yazmış. Değerli izleyiciler, şupehli Ahmet Hocayla sohbete devam edeceğiz. Ee, az sonra bir aramız var. Hemen şimdi vereceğiz ama aranın sonrasında ilginç bir görüntü var. O görüntüyü sizlerle paylaşacağız ve Ahmet Hocaya soracağız. Bu nedir diye. Sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlarımızı ikaz etti. E, deminden beri Recepü Şerif Risalesi e, içinden Recep Ay'ına ilişkin ibadetler, namazlar, oruçlar e, konusunda e, referanslar göstererek e, Cüpeli Ahmet Hoca e, ayrıntılı bilgi verdi ama kitabı izleyicilerimiz anlayamamışlar. Biz e, kitabı gösterelim e, sizlere. Ekseri Arfa... neyi merak ederler biliyor musun? Bu kadar sevap cennet, Yar dokuz Türk sene olarak... falan yani tabi. Yok yok. E... O ne zaman hacet namazı dedik ya ne dersen oluyor, o noktada patlamıştır telefonlar. Yani bizim millet cenneti veresiye görüyor. Ya köşk belam, tamam da ne zaman gideceğiz? Lan bugün ölsen gideceksin yarın işte. Şey değil ki ama işte ahiret veresiye gibi görünüyor. Ama hacet şeyi, bunu bu kitapta buldum. Yani geçen baskılarda yok. Evet, e, Recep-i Şerif Risalesi e, yedinci baskı diyor. Tahsihli ve ziyadeli diye de eklenmiş Arifan yayınlarından. Ee, bir e, derleme olarak dikkat çekiyor. Web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu arada e, 444 18 10 e, gibi de bir telefon numarası. Yine şey var çünkü e, bandrolsüzler var, yanlış basılanlar falan var, sıkıntılar korsan var. Işi korsan işi oluyor. Korsan işi de. var. Onun için 444 18 10 en sağlamış. Evet. Bir de vilayetlerde, merkezi yerlerde mesela Hacı Bayram gibi efendim e, diğer e, Bursa'daki Ulu Cami civarında gibi Yerlerde bulunabilir yani kitapçılarda. Yoksa da o bölgenin halkı oradaki merkezi yerlere müracaat edesinler. Arifan yayınla irtibat kurun, e, temin edin desinler. Yani şimdi biz bunu her yere nasıl öbür türlü şey demeyiz Yani uzaktakilerde böyle bir şikayet oluyor. Gitsinler o merkezdeki kitapçılara, rica etsinler yani bu kitapları getirin Arifan yayınlarında. Ee, 444-1810 daha akılda kalan bir arkadaşlar da şu anda ekrana... Evet. O, yansıtarak. Verdiler, bu e, 228-229'daki efendim e, hacet namazı da Recep Ay'ına mahsus. Yani bu Recep ayında yalnız ne oluyor? 3-6-9. 9 gün. Yani mesela 3'ü pa pazar mı? 3'ü, ee, ikisi cuma. Yok, yok cuma biri, bir, bugün bir. Pazar, cuma, evet, pazar, yani, pazar kılınabilir. Pazartesi salı. Bu pazar, pazartesi salı. Bu 3 günde kılınabilir bu namaz. Olmadı, 13'ü bekleyecek bir daha. 15 14 15'te yani ama 9 gün var. Ama bizim de 90 tane hacetimiz var. Dolayısıyla yani koca ayda 9 hakkımız gibi bir şey oluyor. Çünkü yani Allah'tan her gece istenir. Ama bu bazı şeylerde mesela bunun diyor e, secdede hacetinde hangi haceti olursa olsun Allah'ın lütuf keremi elbette muhakkak o muradı yerine gelir diyor. Hangi haceti olursa olsun büyük de görmemek lazım ama günah istememek lazım. Yani piyango çektim çıksın gibi de e, dua olmaz. Ama velakin evli kadından aşık olmuş evli kadına ya Rabbi ya Rasulallah ya bekar mı yok yani şimdi o bana nasip olsun ya evli kadın yani böyle size var ya yani. olmaz olur mu çok bir de diyor buna dua yapılır mı ya nasıl dua yapılır ya adamın nikahında yani o diyor işte yani. adam soğur diyor adam boşar bana kalır yani yani millet bir plan içinde yani hayır ya milletin yani bunu size söyleyenler mi var? Ya söyleyen derken şimdi bir dua yapacak. Kork korkuyor. Yok söyleyen de var. Yani milletin Yani söylüyor biraz yani. Gözünü ne bürümüş yani? Ya bürümüş işte bir de şundan da korkuyor. Kavurma vur olur mu diye de korkuyor. Yani. Ay ya beter soruyor. olsun dese geliyor insanın yani. Yani diyorum kardeşim günaha dua etmeyin. Masiyet istemeyin. Ama hayırlı muradınız yani Allah'ın izin verdiği rengin olayım, şu olayım, bu olayım, şu marka araba nasıl... <gülüyor> İşte yani Allah'ın Allah açık. bunlar günah şeyler değil. Yani ...ama günah istememek şartıyla. Evet. Bu arada belki hidayet isteyen de olur. Ooo. Oh, oh. Hep istememiz lazım ama... <gülüyor> ...hidayet isteyen az olur pek. Adam çocuğu yok, çocuk istiyor. Uşağım yok, kuşağım yok. İşte herkes ucuz ucuz. Yani bütün mesele... ...hacetlerimizle, himmetlerimizle... ...orantılı. Yani içimizdeki azmimiz... ...neye göre isek yani... ...kitlenmişiz dünyaya. Komşunun şusu var... ...benim de oyum olsun veya ondan bir fazlamı oldu mu benim muradım yerine geliyor yani. Cennetlik miyim, cehennemlik miyim pek düşünen yok. Aslında tabii en mühmesine ihtinat sıra atalım usta. Her namaz her rekatında Allah hidayet istetiyor yani. Demek en mühim mesele el-i sünnetten ayrılmamak. Bakın şimdi nice, herhalde bir görüntü göstereceğiz dediniz, ben daha görmedim. Sizle beraber göreceğim ama Allah'ın hidayetini karattığı kimseler... Saptırdığı kimseler. Yani Allah muhafız etsin. Evet, görüntü ilginç yani bir görüntü. Yani tabi bir papaz gelmiş, camide ayin yapıyor. İşte bizimkiler de kilisede gitmeye başladı şimdi. Yani bunun karşılığı da var. İyi <gülüyor> hayırlı başlarında e, böyle bir moda. Yıl başlarında değil. Şimdi geçen dünya bak şey vardı. E, dini de, bayramları vardı. Hatay'da, Matay'da bizim ileri gelen yetkili, etkili hepsi doldu. Ha bir de Büyükada'da e, her sene oluyor Her sene galiba. gider. Orada Muratlar'la nail oluyormuşlar. Ya ben bu bizim millet gibi bir şey görmedim. Ne kadar orada Müslüman görün Kuyruğu adicilmiş geçen sene iki sene evvel her mikrofon sene... tuttular Geldim diyor araba al ettim Bir daha sene aldım diyor şeytanın da işi yok ya Ya kardeşim bak ben sana acet namazıysa Acet namazı sana dünya kadar dua veriyorum Bu dini mübin İslam'ın nesi eksik ya Biz bu dualarla Yani kanserden kurtulanımı görmedi Her şeyi gördük ya bana bugün yüzlerce binlerce Bu kadar zamandır telefon adam geliyor ya Şunu yaptım kabul oldu diyor adam Bu niyet meselesidir ne işin var senin kilisede papazda ya bir de efendim papaz büyüsüymüş, hoca da çözemezmiş bilmem ne. Ya Allah'ın çözemediği büyümü var? Bu kadar dua öğretiyoruz, şey öğretiyoruz. Hala kafirlerden medet bekliyorlar ya. Onun için yani bizim bu programlardaki bu de çok önemi var. Yani diyoruz ya şu namaz, şu dua. Çünkü millet boşta kaldı mı papaza gider. Gider ya, gidiyor. Onun için boş bırakmayacağız bu milleti. Öğreteceğiz yani şu namazı kılın. İlahi kalkmış. Ya şu zayıf bu ya. Bırak zayıfı mayfı. Papaza gitmek daha mı kuvvetli rivayet? Adam kavur oluyor. Biz milleti yiyeceğiz. Allah dedirtiyoruz. Yani sen de gidip kaynağın zayıf mıdır? Şişman mıdır? Onunla uğraşıyorsun ya. Allah Allah. Millete bir Allah <gülüyor> dedirtelim yeter. <gülüyor> evet. Allah diye mahrum olmaz. Ne zarar eder ya? Şimdi arkadaşlar görüntü hazırsa o görüntüyü aktaralım. Efendim yakın tarihte İzmir'de, Alıçatı'da ııı e Ulaştığımız bilgiye göre 1874'te Meryem Adanaya Meryem Ana'ya Adanarak yapılmış bir kilise ee, zaman içerisinde 1923'te camiye e, çevrilmiş yakın tarihte de bir tadilattan geçirilmiş geçmişi 1874'te e, 19. yüzyılda yapılmış bir kilise sonrasında 1923'te e, cami ve e, cami olarak e, Müslümanların ibadetine, e, hizmetine açılmış derken e, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz iki önceki pazar günü galiba tarihte bir yanlışlık yapmayalım. Çünkü görüntüleri biz de internetten edindik. E, Ortodoks Patriği, Bartholomew öğle namazı sonrasında o camide bir pazar ayini düzenlemiş. Eee... Bizim Hristiyan vatandaşlarımız da katılmış. O görüntüleri bir verebilir miyiz arkadaşlar? Müslümanlara da mı katılmış? Hayır. Yani evet. e, Müslümanlar öğle namazını kılmışlar. Evet. Öğle namazını kıldıktan sonra camiyi terk etmişler e, muhtemelen. Terk etmeyen de çıkar ha. Onu evet. bilemem. Belki merak edip. E, yani. içeride kalmış olanlar evet. e, olabilir. E, az sayıda Hristiyan vatandaşımız da o camide e, Patrik Bartolomeo'nun... E, ...hazırladığı, sunduğu bir e, yaptığı bir ayinde bulunmuşlar. Şimdi e, tabii bunu da ekleyelim. Kültür Bakanlığı bu konuda yapılan talebe olumlu cevap vermiş. Kültür Bakanlığı'nda izin alarak yapıldığı anlaşılıyor bu ayin. Bunu Kültür Bakanlığı'nda neler hızlı var? <gülüyor> tabii e, mülkiyet açısından bir durum mu söz konusudur? E, yoksa e, Kültür Bakanlığı'nın olaydaki... Yetkisi nedir? İşin o tarafını doğrusu e, biz de bilmiyoruz. Ama önce kilise... Sadece ziyaret mi yapmışlar yoksa halinde mi yapmışlar? Hayır, pazar ayini. Bir pazar e, günü, öğle günü namazı efendim. sonrasında e, bir ayin yapılmış. Yani e, dini açıdan bakıldığında bu olabilir mi? Resmi makamların izin vermesi meselesi bizim gündemimizin dışında. Tabii, onların her şeye izin verir. Ne yapalım biz? Olur mu? Ha, dini bakımdan mı? Evet, ben. onu soruyor Olmaz soruyorum. efendim, olmaz. Kilise mi bitti? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, gelmiştiler bir heyet Necran'ın e, Necranlı Hristiyanların Hristiyanları'nda onlar ibadet vakitleri geldi. Orada kilise birisi yok Medine'de. E, i̇zin istediler falan. Sahabe-i kiram itiraz e, etti. Asılullah sallallahu aleyhi ve sellem dokunmayın. Buyurdu. Geçtiler bir tarafa. Yani bir ayin ibadet şey ettiler. Fakat o onu delil alamayız. Niye delil alamayız? O orada başka ibadet yapacakları yerleri yok diye. Bir de onlarda şöyle bir şey var. Bizim İslamiyet'te o yok. Eski şeriatlarda ibadetin mutlaka mabette yapılması gerekiyor. Bizde namaz ve cü'ületliye lazım mesciden ve taura bütün dünya bana mescid ve temizleyici kılındı. Su bulamadın mı toprak teyemmüm edersin mescid bulamadın mı da her yere serip namazını kılarsın. Ama onlarda yer tayini var. Bundan dolayı e, efendim e, yer olmadığı zaman böyle bir şey e, diyelim ki söz konusu olabilir. Şimdi burada e, İzmir mi bura? İzmir alacaklı. E, e, kilise dolu her yer oralar. Yani mağbetleri var, her şeyleri var. Dolayısıyla camide buna izin vermek, buna buna yol açmak. Ondan sonra e, efendim e, cami e, kiliseden dön, dönmemiymiş bu cami. Evet. O da bir sanki bir mülkiyet iddiası ve hak iddiası mahiyeti taşıyor ariyetler. Ee, Belki. Şimdi dolayısıyla ondan yani bütün ecdadımızın vakfettiği, ganimet malı olarak, Allah'ın helal ettiği, en helal mal olan, şu anda ibadet etmek için camiler açısından en e, ibadetin kabul olacağı hangisidir diyor. Kiliseden dönen camilerdir. Mesela Gül Cami var bizim küçük Usta Paşa'da. Hımm. Kül Cami. Bu Vatan Caddesinde böyle. bizim Halit yıllarda, yıllarda orada da, da vardı e... Köşesi'nde orada da duruyor haliyetten. Duruyor ee, onlar hep kiliseden dönme camilerdi. Ayasofya öyle, Kariye öyle. Bunlarda kılınanlamaz anlamaz diğer Fatih Camisi'nde falan kılınandan üstündür. Sultanahmet'te Süleymaniye. Neden? Neden? Çünkü Hulletli'l Ganaim hadis-i diyor, ganimetler bana helal kılındı. Eski ümmetlere helal değil. Toplarlardı bir yere Allah'tan bir ateş gelir yakardı. Bizim ümmetin en helal malı cihattan sonra kazanılan ganimet malıdır. Bu yerlerde bu kiliseler ne olmuş oluyor? Ganimet malı. Ganimet malı da en helal mal olduğu için onu camiye çeviriyor. Camiye çevirdiği için onun parasında zerre kadar haram karıştırma söz konusu değil. Ama Osmanlı bile olsa cami yaparken işte padişahın parasıdır. Valide Sultan, Haseki Sultan, şu Sultan bu Sultan. Tamam onların parası yine şimdiki toplanan paralarla yapılan camilerden e, kıyas edilmeyecek derecede temizdir. Temizdir ama ganimet malında ayet var, hadis var yani. Ganimet malının helallığında ayet var, hadis var. Ama herkesin özel malı hakkında ayet, hadis yok. Dolayısıyla en makbul ibadet edeceğimiz, namaz kılacağımız yer kiliseden dönen camiler. Müslümanlar Şimdi... kiliseden dönen camilere ama sahip çıksın. Ona göre daha fazla biz gitmeye başlayalım o camilere. Yoksa elden gidecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında e, Kars'ta ani harabelerinde e, hatırlarsanız... E, Milliyetçi Hareket Partililer, e, orada da kiliseden camiye çevrilen, Fethiye Camii'ydi galiba. He, orada öyle Namaz bir... Cuma namazı kılmak istemişlerdi. E, önce e, kabul edilmemişti ama daha sonrasında izin verildi ve orada bir cuma namazı kıldı. Yalnız ben, tabii unutmuşuz, e, arşivi tarayınca dikkatimi çekti. 2008'in Haziran ayında, 24 Haziran'da yaklaşık 3 yıl önce, Kars'ta bir grup, Ermeni, Hasan Harekani e, Külliyesi'nin içinde kiliseden camiye çevrilen e, yerde e, ayin yapmak istemişler ama müftü izin vermemiş o tarihte. İşte ben şimdi diyorum zaten Karssaki, bu iş, Kültür Bakanlığından ziyade Diyanetin ilgi alanına girdiğini zannediyorum. Yani, tahmin ediyorum aklıma bakarsan. Çünkü bu e, yani imamın kadrosu Diyanete bağlı, müezzin şeye bağlı. Açılması, kapanması, Tabii saati... Tabi mülkiyeti... E, o zaman buna ante... de izin verdi mi vermedi mi bu araştırılsın. Tabi onu bilmiyor. Yani bu araştırılsın eniz... yani bunu diyanete bilmiyorum. sorsun halkımız. Halkımızın elinde Allah'ın izniyle en kuvvetli silah internet. Giriyorlar hemen tak tak tak mesajlar, mailler, şunlar bunlar. E, efendim e, diyanete bunda haberiniz var mı, izniniz var mı? Bunu diyanete sorsunlar. Buna asla izin verilemez. Müslümanların da bu arada onu da söyleyelim, kiliselere gitmeleri asla caiz değildir. Hele kutsal günlerinde onların, kutsal saydıkları günlerde gitmeleri, eğer de oraların kutsal olduğuna inanırlarsa kafir olurlar diyor. İsmail Hakkı Burçavi Hazretleri, ruhl özellikle kiliseye, havraya, oraya da tazim ederek, burada Allah'ın evi kutsal diye inanarak giderse kafir olur. Hiç şek şüphe yoktur ki kafir olur diyor. Bazı alimler kafir olur mu olmaz mı da tereddüt ettiler diyor. O da cahilliklerinde diyor. Çünkü diyor bu efendim onların kutsal gününde diyor. Onların kutsal saydığı bir günde oraya giden bir de tazim niyet eden oraya kutsallık kılınır e, mı? Kilisede atelen, namaz kılınır mı? Kilise, kilisede namaz bu durumda kılınmaz. Ama şu var e, tamamen e, bizim ümmette şey yok ki yani mescit şartı bile yok. Arzı bizim mescid. ve bizim ümmette mescit şartı bile yok. Her yerde bir. kilisede niye kılsın? Kilisede niye kılsın? Yani hiç kılmasına bir gerek yok. Ancak her taraf necaset olur da dışallarda bir yerde kalır da orada kuru yani pis olmayan diyelim ki kan olmuş, her yer leş olmuş falan orada bir temiz yer bulundu Namaz geçiyor. Bu başka. Fakat bizde bizim, bizim burada dediğimiz şu onların kutsal günü. Onların merasimi ve tazim kastı. Yani şu çok önemli. Orada kutsal. Böyle bir şey yok. Ona göre kutsal o. Onun kutsalı o. Benim de ona saygım olabilir. Kalkıp da dolayısıyla kalkıp kilisenin kapısına pislik atamam. Anlatabiliyor muyum? Kalkıp da provokasyon gibi kiliseye, duvarına bilmem affedersin idrar yapamam yani. O ayrı. Ama ben onu Allah'ın e, ibadet yeri gibi görürsem... Kutsal görürsem kafir oluyorum. Ama ona göre kutsal. Dolayısıyla insanlık açısından onun kutsal gördüğü bir şey olduğu için efendim ben o adamın şahsına hakaret olmasın diye efendim oraya karşı bir saygısızlık yapmıyorum. Ama saygı da duymuyorum. Bunlar farklı şeyler. Birbirinden ayırmadığın zaman çok ince bir çizgi var arada. Ya fark etmez. Ha cami ha kilise. Şimdi bunu demeye başladılar. Evet. Her yerde Allah'a yalvarıyoruz. Allah bir demeye başladılar. Böyle bir şey yok. Bu diyalogcular bu işleri çıkarttı. Takribü edyen dinleri birbirine yaklaştırma derken dinsizliğe köprüyü kurdular. Ve bunlar e, işi çığırında çıkarttılar. Zıvanadan da çıkarttılar. İşte e, dizilerinde her yerlerinde bunu soktular. Bir yayınlarında haç koymuşlar Ayasofya'nın üstüne, Sultanahmet üstüne. Şimdi onu inceliyoruz. E, bakalım çıkacak mı o yayının şeyi, kaydı. Ondan sonra ee, İnternette işte, bir takım görüntüler var ama acaba yani montaj onun mıdır, der, gerçek midir? montaj olup olmadan anlamak için retükten e, sağlamasının aslını, aslını bulunması dersin. lazım. Yoksa resimle karar verilmez bu gibi işlerde. Şimdi böyle işler yapıyorlar. Bunlar hep bu işleri yaklaştırıyor. O Bundan dolayı millet başladığı işte... Şimdi bir ilginç haber daha var ama arayı verdikten sonra söyleyeyim. Önümüzdeki 9 Haziran tarihinde Sultanahmet'te bir... E, Toplantı var. O toplantıya ilişkin de çok e, ilginç bir haber var. E şunu söyleyeyim ya. O dizide verelim. ne yaptılar mesela? Adam e, ölürken ne diyor? Hem diyor pazar günleri ayına katıldım, haz aldım. Hem Cuma gittim, namazlarımı kıldım, haz aldım. Ermeni Müslüman oldum, gizledim diyor. Tamam gizleyebilirsin. Takıya içinde gidebilirsin. Ama diyor ki haz aldım. Bir de düşündüm ki diyor İsa da Allah peygamber Mab ikisini de yaptın dediğini yapsam Allah razı olur. Öyle şey olur mu? Şu andaki yürürlükteki şeriat Resulullah'ın şeriatıdır. Geçmiş mensuk olan şeriattan haz da alınmaz, amel de edilmez. Halta olur, karışık olur, İki dini tasdik eden müşrik olur diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bunlar çok ince, hassas meselelerdi ama maalesef cılkı çıktı işte. Böyle bir kutsallık affetmek, o da mabet. Mabet de demek doğru değil. Mabet, ibadet olunan yer. Bunlar şu ayeti delil alıyor. Hac suresinde. İşte Allah birbiriyle insanları savuşturmasaydı, şerrini de fethetmeseydi, kiliseler, manastırlar, havralar, mescitler yıkılırdı. Hani çünkü burada mescitlere, kiliseler, havralar da ayette geçiyor. Sanki yan yana, yan ve yana Bunlar yıkılır. Yani Allah diyor ki ben bunları korudum. Milleti birbiriyle uğraştırıyorum da bu mabetleri yıktırmıyorum. Bunu bile delil alıyor bu diyalogçular biliyor musunuz? Halbuki hiç yerinde bir delil değil. Neden? Oradaki maksat ne biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam'ın şeriatı geçerliyken ki havrolar. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı geçerliyken ki kiliseler. Şimdi de mescitler. Dönemi söylüyor. Anladım. Şu anda hepsi bir değil. Arayı verip böyle devam edelim. Çünkü bu önemli bir konu. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Tabii sizin sorularınızı da cevaplamaya çalışacağız. Ama bir ara vermek istiyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bir ilginç haberi daha paylaşmak istiyoruz. Bir internet sitesinden bir haber bu. Önümüzdeki 9 Haziran tarihinde İstanbul'da Sultanahmet'te daha önce benzerleri herhalde öyle tahmin ediyoruz. Onların benzeri olacak. Hatay'da yapılan ki sürekli bir koro var biliyorsunuz. Musevi, Hristiyan ve Müslümanlardan oluşan. Benzer bir e, konserinde 3 ilahi din konseri e, Sultanahmet'te o, o epey oldu herhalde Sultanahmet meydanında bir amfi gibi bir düzen yapıldı. Ses ve ışık gösterisi yapılıyordu zannediyorum. Orada e, caminin e, avlusunun hemen yanı başında e, yapılacağı anlaşılıyor ama e, ifade önemli. E, bir O internet sitesinde bir görelim. İlahi e, din arkadaşlar. yok 3 ilahi din diye bir şey yok. Asıl benim söylemeye çalıştığım İstanbul. o. Üç ilahi din. İbrahim'i dinler Böyle yok. Böyle bir kavram. İlahi dinler de yok, semavi dinler de yok. Evet. İlahi din var, İslam'dır. İbrahim'i evet. din İslam'dır. Tabii Hakk monitör var, küçük İslam'dır. olduğu için e, üstteki, evet. Türkiye'deki İsrail temsilciliklerinin resmi bloğu bu. O, o blokta yer alan bir haber bu. Evet. Türkiye'deki İsrail temsilcilikleri resmi bloğu. Üç ilahi dinin buluşması. Yani diyor. Yani din 3 ila din demesi zaten sıkıntı veriyor. Evet. evet yani aslında diyor, burada e, üzerinde durulması gereken o. Bir daha, bir musiki de, kısmı ayrı tarafı. Ya işi. musiki kültüre girer diyelim. Kültürel etkinliğe girer ama kültürel de olsa bu işlere yol vermemek lazım. Bunu sen git efendim folklorlarını yap. Yani halk müziği yap. Efendim ne diyorsun? Hangi müziği yaparsan yap ama din bu dini içerikli musiki değil mi? Öyle anlaşılıyor. Onun için sıkıntılı. Üç ilahi dinin buluşması diyor. Üç ilahi din e, i̇şte dini bunu, musikilerle işte babacığım, buluşuyor. Babacığım bunu böyle başlatıyorlar. O Bu arka planda işte yarın Uygur'u gelecek camide hain yapacak. Müslüman gidecek kilisede namaz kılacak. İstenen bu. Sen de cennete gidiyorsun. Tekabbel Allah Allah Herkes birbirine Allah kabul etsin. Hepimiz cennetliyiz. Cennet gülleri falan. Birbirine böyle hareketler... E, Hoşgörüler, bilmem neler. Yahu kardeşim, ben Allah'a şirk koşulmayı hoş göremem ki ya. Neyini hoş göreceğim Allah'a şirk koşulmasını ya? Bir de şimdi uydurmuşlar, teslisi reddediyor da tevhidi ikrar ediyor da ama geliyor geliyor Müslüman oluyor mu? Olmuyor. Veya Hristiyanlıktan da çıkmıyor aynı zamanda da Müslüman oluyor. Çifte pasaportlu gibi, çifte vatandaş gibi, çifte dinli oluyor. Böyle bir karma, çorman bir şey uyduruyorlar de ne yazdı şey? Hayrettin Karaman yalan ve iftiralar diye bir yazı yazdı. Ee, bize de biraz dokunuyor. Yani belki de yazılır belki pratikalden belki röportajı da. Var. Diyor ki bana diyor iftira atıyorlar diyor. Mesela işte diyor Yahudi Rusyanları cennete sokan hoca diyorlar diyor. Orada başka şeyler de yazmış. Ben onların hepsine bir cevap verdim. Şifa dersinde benim internette bakabilirler belki. Ee, Yahudi Rusyanları ben cennete sokmuyorum diyor. Ama diyor bazı diyor girer diyenler var diyor. Efendim, Ne göre diyor? İşte Allah'a ahirete iman şartıyla işte, falan. Orada ne diyor biliyor musunuz? Allah'a ahirete iman, bizim peygamberimize yalancı dememek, kısa işte Kur'an'a çalıntı dememek, bu gibi laflar, evvelce de şöyle. Parantez açmış. Kendi parantez atmış. Ne diyor biliyor musunuz? Ki bu da bir çeşit İslam'dır, kapatmış parantez. Ya bu kaç çeşit İslam var ya? Yani peygambere yalancı dememek, Kur'an'a çalıntı dememek, bir çeşit İslam'mış. İşte mesele buraya gitti. İslam da çeşitlenmeye başladı şimdi. Yani adam şimdi e, Yahudi Hristiyan cennete gi gidecek deyince çok tepki alınca yok ya bu da Müslüman oluyor da öyle gidiyor diyor. E nasıl Müslüman oluyor? Yahudiliği bırakıyor mu? Yok bırakmıyor. Hristiyanlıktan teberri ediyor mu? Yok. Nasıl Müslüman oluyor? Açıyor. Parantez açıyor. Diyor ki bizimkine yalancı demiyor ya bu da bir çeşit İslam'dır. Pat parantezi kapatıyor. Bu Allah'ın dini senin oyuncağın mı ya? Aç parantez kapa parantez ya. Yani Allah'ın dini böyle tarif edilebilir mi? Peygamber'e yalancı dememek, Kur'an'a çalıntı dememek bir çeşit İslam'mış. Bu ne kadar bolluk ya. Yani bu fıkıh meselesi değil ki ya. Bu itikat meselesi ya. Allah'ın dininin tarifi meselesi. Tarifi bozmaya başladılar. Yani tarifin içine girdi adamlar. Ament'ün içine girdi. Altıyı ikiye indirdi. Gavura torpil yaptılar. Altıyı ikiye indirdiler. İslam şartları hak getire. <gülüyor> Namaz orucu hiç lazım değil. Ha, kılarsa da Mühim değil. Pazar ayinde de gidebilir. Böyle bir din çıkarttılar yani ya. hem pazar hainine gidecek hem evet. cuma namazına Tabii gidecek. Tabii işte hani... böyle bir din çıkarttılar. Proje bu. Bunun arkası e, Vatikan. Bunun arkası Siyonizm. Çünkü Yahudi ırk dinidir. Yahudi olayım desen kabul etmez. Kabul etmediği için bari Hristiyan ol. Müslüman olmak. Müslümandan çıkarır seni. Oraya git çünkü o nasıl olsa biz onu oynarız der. Ondan sonra mesele ne? Memlekette azınlıkları Nüfus artırımına, gitmiyor yani din olarak etbahını çoğaltmak 5-10 binle kalmamasını sağlamak misyonerlik faaliyetlerine yol açmak Hristiyan sayısını artırmak en netice yüzde 10 yüzde 20'lere 20 sene içinde çok şey olabilir proje ona göre Allah iptal edecek inşallah bu projeleri biz de gayret edelim mutlaka korkmayalım bu doğruyu bilen hiçbir İslami cemaat korkmasın Allah rızası için. bütün hocalardan rica ediyorum bütün cemaatlardan rica ediyorum ben bir şey söylüyorum iki de onlar katıyor. Ama ortada çıktıkları zaman hiçbir şey konuşmuyorlar ya. Hakkı konuşsunlar, korkmasınlar. Allah'tan korksunlar. Mezara gideceğiz ya. Dünyada başımıza ne gelirse gelsin korkmayalım. Millet manlı canlı feda etti bu kadar insan Allah için. Yani biz de korkmayalım biraz. Nedir kaybedeceğimiz nedir yani? Hakkı konuşalım. Bunlar yanlıştır ya. Bunlar dinimize efendim garazdır. Dinimizi tahriftir, değiştirmektir, şirktir ve irtidattır. Mektubata bağlıyız diyorlar. Bütün tarikatlar İmam-ı Rabbani diyorlar. Herkesin silsilesinde var. Koca İmam-ı Rabbani çizgi koymuş ya. İki dini tasdik eden müştiktir. Aynı anda hem İslam'ın hükümlerini hem ayin main kilise bir anda bunları yapmaya kalkan müştiktir diyorum. Böyle şey olmaz ya. Buna olur diyen de müştiktir. İşte demin okuduğum ayetten orada reklama girildi. Yani o ayette kilise, manastır, havra ve mescit dörtlü geçiyor. Bu dördünün de aynı kategoride kutsal olduğu da değil. Hepsi zamanında kutsaldı. Yani Dünya kurulduğundan beri Allah Teala bu kaydı söylüyor. Ve levledehu'llah inne azbın bir bas. Ben diyor birbirleriyle uğraştırıyorum insanları. harpler çıkarıyorum, şunu çıkarıyorum, bunu çıkarıyorum. Eğer bu işte yönetimler, savaşlar falan olmasa ne olacak? Oturacaklar dinsizler. Işte Allah'ın evleni yıkacaklar diyor. Yıkarlardı diyor. Birbirle uğraşıyorlar da diyor işte Allah'ın dini yaşadı diyor. Bu ayet bunu anlatıyor. Ama bu Musa'lsam döneminde kutsal olan manastır, kil, havradır efendim at olarak yani at olarak da havra falan Türkçe adıyla konuşuyoruz. Arapçada o şekil geçmiyor. Salmağa geçiyor. Efendim. Eee ise geçiyor öyle. ve bi bia geçiyor. Bia kendi kilise demek. Yani Arapçada kendi ise mesela ama bunların şu anda kutsallığı yok. Kendi darlarına göre var. Bize göre kutsal olamaz bunlar. Allah'a şirk koşulan, Allah'ın oğlu hanımı var diye Allah'a şirk koşulan bir yer nasıl Allah'ın mabedi olur? Nasıl Allah'ın kutsalı olur? Onun kutsalı olabilir. Biz de oraya hakaret etmeyiz. Yani saygısızlık yapmayız. Gidip burkır kır, bilömle, Fatih Sultan ne yaptı hepsine? Onlara hak verilir, zimmi statüsünde giderler kiliselerine, hainlerine engellenmezler. Özgürlük var. O bakımda biz özgürlüğe karşı değiliz. İslam da veriyor o özgürlüğü. Hayır Fatih'in kullandığı sıfatlar arasında Kayseri Rum var. Rumların kaiseri. Yani o şu. O sıfatı şu. da kullanır. Yani imparatorluk Tabii olduğu ki. için. Ya bütün şey o bir de mübarek siyasetende tamam. Buradakileri öbür tarafa kullanmak Alkanı, için Hakan'ı Türk, Kayseri Rum e, Yani buradaki ortodokslara mı kullandı Onlara sahip çıktı katoliklere karşı Falan yani o bir de e, Hristiyanlar arasında bir bölünme Ve güç irt, irtibat e, Kopukluğu sağlamak için siyasetende Bir kısma sahip çıktı Ama zaten İslam'da var bunlar Adamın kilisesine biz dokunmayız Ama orayı kutsal saymayız Bunlar farklı şeyler yani bu ayette dördü varsa dördü de kutsal demiyor. Hepsi döneminde kutsaldı. Şu anda mescitler secde yapılan Allah'a cami dediğimiz mescitler kutsaldır. Bundan başka Allah'ın kutsal yeri yok. Şu an için konuşuyorum. Ama evvelki şeriatlarda dinler demeyelim. Bu dinler lafını istismar ediyorlar işte ilahi dinler gibi. Din tek İslam'dır. Bütün peygamberler Müslüman olduğuna göre Kur'an'da. İnne İbrahim İbrahim Yahudi İbrahim de Yahudi Hristiyan değildi diyor Kur'an. Velakin kana Hanif'e Müslüman. İbrahim Müslümandı dediğine göre bunlar İbrahimi dinler diyor. Hayet Müslümandı diyor bu diyor dinler. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın İslam'dan gayri din neydi ki dinler olsun? Dinler olması için en az iki olması lazım, üç olması lazım. Müslüman kendisi nasıl başka bir şey olabilir yani? Bu kadar safsata olabilir mi? Demek ki biz burada şeriatlar diyelim. Yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı diyelim. Dinler lafını kaldıralım. Bütün bu kardeşlerin beni dinleyen insanlar, birçok din adamı, ilim adamı da dinliyor beni. E, bu ortak bir şeyimiz olsun, görüşümüz olsun eli i Sünnet olarak. Tabir olarak bu istismara müsait oldu madem. Bunu burada şimdi konuşmuş olalım. Yani bu istismara engel olmak için ilahi dinler, semavi dinler, İbrahim dinler bunlar kesinlikle konuşmayalım. Tek din işlem. O zaman Musa Aleyhisselam'ın şeriatında diyelim. Yani e, şeriatlar çok olabilir. Din tektir. Din teslim teslimiyet dinidir, bu dönemde bunu serbest eder, şunu yasak eder, öbür dönemde onu serbest eder, bunu yasak eder. Orucun günleri gibi, namazın rekatları gibi, e, bazı yiyeceklerdeki helal haram, eski ümmetlerdeki değişmeler gibi oldu şeriatlar arasında. Bu doktorun e, adamına göre ilaç vermesi gibidir. Yani herkese aynı ilaç, e, fayda etmez. E, midesi ağrıyor diye muhabbet verir ama tansiyonu yüksek mi diye de sorulur. O zaman ona başka muadili verilir yani çünkü. E bu Rabbimizin ayarlamasıdır. Şeriatlar itibariyle konuşalım. Onların şeriatında oralar kutsaldı. Rabbim onu genel olarak dünyanın kuruluşundan beri söylediği için dört tane mabet diyor zikrediyor. E sen buradan kalkıp da bunların hepsi aynı derecede kutsaldır. Hem de Kur'an'ın beyanıyla diye uydurursan efendim kandırmış olursun ama bize bunu yutturamazsın. Biz de millete bu ayetin doğru manasını veririz. Kendi dönemindeki Buralar kutsal yerler. Kendi döneminde kutsal sayılan. E Tevrat da kutsal. Yani şu anda biz Tevrat'a inanıyoruz ama piyasada geç bir Tevrat'ı alıp okumamız caiz değil. Haram. E, neden? E, o manada karıştırıldığı için, içi tahrife uğradığı için e, şeyi kalmadı. Allah'tan gelene inandık diyoruz ama açıp da okumuyoruz. Yasak. Ama bunların adamı kalkmış tefsir yazmış, meal yazmış, kendilerine 660 yerde hemen, hemen. Tevrat'a atıf yapmış. Bu ayeti anlamak için. Tevrat'ın şu bölümüne bakın, Tevrat'ın şu bölümüne bakın. Yani Kur'anla Tevrat'ı işte bu. Diyorum ya. Müzik korosu değil mesele. Bu bunun bir ayağı. Bu en tehlikesiz ayağı. Yarın işte mabedler paylaşımı. Sen oraya gel ben buraya gelim. E, tefsir Kur'an'ın mealinin kenarlarına Tevrat'ı doldurmalar. Başladı bunlar. E, bunları görmek lazım. Bunları görmezsek yakındır. Çifte dinleyeyim demeye başlayanlar göreceğiz. Göreceğiz yakındır. Gençler de şurada burada. Ben emir istiyanım ve müslümanım diyecek. Bunu diyecek yani. Şimdi yadırgayabilirsiniz. Kısa zaman sonra çıkacak. Sen gazetende bunu emir istiyanen müslüman diye adamı taltifle iltifatla anlatırsan dizilerinde sen efendim adamın iki dinden de haz aldım, ikisinin hainine de katıldım diye ölürken böyle bir, bir de kelime-i de Allah deyip de ölüyor falan. Bu şekilde, hassas bir şekilde insanlara bu dizileri yutturursan, e ne lüzum var buna, ne gereği var ya? Olmuş bir şey de anlatıyor, kurgulayıp da oynatma şeklinde yani. Bunu niye kurguluyorsun ki? Zaten burada yapılan bir yanlış var. Bu gibi şeyler ancak tahzir için, sakındırmak için nakledilebilir. Yani bir haberi nakledersin, altına not düşersin. Hem Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Bu kişi böyle bir beyanda bulunmuş ama o Allah'ın dinine de geçerli değildir. Bütün dinlerden uzak olması lazım ki Müslüman olabilsin. Şeklinde bir not verirsen, ben bunu habercilik olarak anlarım. Ama biz bunu haber yaptık zaten. Tasvip etmek etmedik ki dersen olmaz. Niye? E, dipnotun yok. Sakındırman yok yani. E, bir de Müslümanların e, evine giren bir gazeteyse, e, dolayısıyla bunu millet ne anlar? Fetva anlar. Böyle oluyormuş anlar. Bunda bir mahzur yok zanneder. E, bizim Allah'ın dinine bu şekilde süngü saplamamıza, Efendim bir gerek yok ki zaten o zaman düşmana bir hacet yok ki yani senin gibi dost varken düşmana ne gerek demiş yani. Peki bir gül koyalım ve devam edelim değerli izleyiciler. Kısa bir aramız daha var sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, sizden gelen soruları son iki bölümde cevaplayalım istiyoruz. Ee, zamanı çok hızlı tükettik. Efendim hemen soruyu sorarak başlayalım bu bölüme. ''Ben Adapazarı'ndan Fatma'' demiş bir izleyicimiz. Ee, size olan e, e, saygısını, sevgisini dile getirmiş. E, ve yeğeni özürlü Hudanur kızı ve oğlu için dua istemiş efendim. Allah acil şifalar efsan etsin. Allah ecrini versin. Onlara bakmak, hizmet etmek büyük cevap kazandırır. Ahirette. Ee, bir başka izleyicimiz de e, ''Hocam, kocasını dinlemeyen kadın günaha girmiş.'' Sayılır mı? İşte onu sanki bir dedik ama. Yani. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Bana da benzer bir Yine, soru. Yine bazı da geçen. Benzer sene, sorular da soruluyor. Soruluyor. Yani. Bir de tabi burada kocasını dinlemeyen demiş ama. Ne hususta yani, dinlemeyelim? Eyle evet. biz bakarız. Mesela e, namaz kılma derse dinlemeyecek, kılacak farzları. E, Ramazan orucu tutacak. E, bu gibi şeylerde dinlenmez zaten. La taateli mahluk fime asreti halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılana itaat yoktur. Ee, dolayısıyla e, burada ama e, diğer konularda dinlemezse günaha girer. E, burada da e, en önemlisi e, cinsel beraberlik isteğidir kocasının. Çünkü adamın da zinae düşmemesi için efendim osta itaati e, isteğini yerine getirmesi. Son derece hadis şeriflerde say hadis şeriflerde çok üzerine durulmuş. Çağırırdı icabet etmesi Allah'ın lanetinde sabahlar sabaha kadar namazı kabul olmaz ibadeti kabul olmaz. Tandırın üzerinde yani ekmeği olsa işte yemeği fırında olsa diyelim yine bırakıp gidecek falan. Birçok hadis-i şerif o noktada büyük bir şey var, ciddiyet var. Yani en mühim mesele o noktada dinlenmemesinde çok büyük bir günah ve hatta lanet. Şey, lanet ifadeleri hadislerde geçerse melekler sabaha kadar lanet eder diyor falan. O noktada e, tabii büyük günahlar sınıfına da giriyor lanet ifadesi olduğu için. Ama meşru isteklerinde itaat etmeli. Meşru. Ha, orada onu da dedik. Hayz halinde e, münasebet isterse itaat etmeyecek. Ters ilişki isterse itaat etmeyecekse orada. Orada da hudut var. Her şeyde. Yani Allah'ın dininin e, sınırları çerçevesinde itaat var. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam biz e, Hanefi mezhebindeniz. Diş dolgusu olan namaza nasıl niyet etmeli? Kaza namazı nasıl kılmalı? demiş. Şimdi orada yine geçen de bir cevap verdik ama bu evet. biraz farklı bir ilaveli soru bu şimdi. Ee, diş dolgusu mu diyor? Diş dolgusu. Dolgu işlerinde ilk defa ne şart koştuk? Zaruret ve hacet şartını koştuk. Tezyin için, süslenmek için, güzel görünmek için asla caiz değil. Bunu bozması lazım. Ama bozduktan sonra zaten <gülüyor> kesmiş doğramışlar. Bu sefer daha beter harap olma durum var. O zaman ne yapacak bozamaz. Kalır hali üzere. Şimdi eğer hacet ve zaruret için... Dolgu yaptırdıysa, e, Hanefi mezhebindeyse fark yok. Aynı e, bildiğimiz Hanefi mezhebindeyiz, namazımıza niyet edeceğiz. Yeni bir niyete lüzum yok. Bazıları e, dolgu caiz değil Hanefi'de de, dolgu olan illa Şafii'ye niyet etsin gibi bir şey. Bir cemaat var böyle, bizim eli evet. i sünnetten onlar ama bazı hassasiyetleri var böyle. Birkaç noktada devamlı karışık fetva veriyorlar, cumhur'a muhalif oluyorlar. E, o doğru bir şey değil zaruretten dolayı dolgu yaptıysa adam Şafii'yi taklit falan söz konusu değil. Hanefi kendi mezhebinde kılar. Bildiğimiz, kıldığımız gibi. Ama süs için yaptıysa. Zaruretsiz keyfi yaptırdıysa, bir de bozması mümkün değilse. Evet. Yani artık çünkü kesiliyor, bitiliyor onu yaparken de. Açtım mı, altım altı, bu sefer sinirler dışarı çıkmış oluyor falan daha sıkıntı, iltihap olur. Eğer bozması da mümkün değilse işte o zaman Şafii'ye edecek. Hanefi ise. Çünkü Hanefi de onu onu bozması yani falan lazım. Yani estetik maksatlı yaptıysa adam taklit etmeli. Şafii niyetiyle e, taklit edecek ama o Şafii işi de o zaman abdesti de Şafii'ye göre falan almak lazım. Hanım buna değdin abdest gider. Yani işte orada da o işler kolay değil. Biraz da niyetini falan bilmek lazım. Yani Şafii'ye niyet bazı alimler diyorlar ki sade o hususta Şafi'ye niyet eder. Abdestinden, güzgünden onu... münferit olarak. Evet. Ama esas işin şeyi yani bir hususta da Şafi'ye niyet ediyorsan namazda namazın abdestinden beri Şafi'ye göre getireceksin diyorlar. Yani ki kuvvetli görüşte budur. Ama şimdi bu da biraz zor kalabilir. Onun için e, ne yapalım yani adam artık e, namazı Şafi'yi buna cevaz veriyor diyor Şafi'ye niyet. Şafi de süs için diş yaptırmaya cevaz vermiyor. O başka bir konudan dolayı yani. Ağız içi, ağız dışı yani e, meselelerinde, e, onu niyet edebilir. Evet. Etmeli yani. O zaman Şafi'ye uysun. Estetik maksatı yapılır. Estetik yapan. Zaten estetik çok azdır bizim halkımızda. Ekserimiz yani, bizi zaruret için. Son senelerde e, Estetik için bayağı para lazım. Yani. Moda. Eşte millet, eş, e, millet, millet kırıyor, soruyor, kırıyor sarıyor, <gülüyor> e, hallediyor. E, bir başka izleyicimiz de hocam. Annem tülben takıyor. Saçı azıcık gözüküyor. Günah mı demiş. E, tabii saç azıcık göçücük falan günahtır tabii yani içini gösteren avrettir. Yani saç avret bölgesindedir. Avret bölgesinden azıcı mazıcı yok yani bunun tabii ki yine de örttüğü için e, açık hükmünde değildir. Ama azıcık da gözükse, şeffaf da giyinilse, içi gözükse falan bunlar günahtır. Caiz değildir. E, hele ki yani bu neyi kastetti ama namazda falan mı? Yani, namaz olmaz o, o zaman. O ayrıntı yok. Öyle namaz olmaz. Yani bir uzvun dörtte biri kadar bir yerin açılması durumunda namaz olmaz. Avret yerinden. O Şimdi ona göre ben bilmiyorum ne sorduğunu. Dışarılarda falan gezmesindeki meseleyse. Ee, tabii zamanda... yani e, dörtte birden daha az gibi bir şey. Bu saçı azıcık falan dediğine Ama göre dörtte... namaz esnasında da olsa hani. Ama dörtte biri de bir uzvun dörtte biri. En küçük uzun kulak diyelim. Yani illa Herhangi bir uzvun bir dörtte biri de demek değil yani. Yani bir uzuv diyelim el şu kadar abu bunu bazalmıcan her yerde yani diyelim ki en küçük uzuv neresidir yani o uzun dörtte biri kadar da kalkıp buradan açılsa gibi de görüş var yani evet o zaman ihtiyat nedir İhtiyat nedir en küçük uzuv bazalmaktır vücuttaki en küçük bir uzun dörtte biri kadar herhangi bir yerden açılsa bir de bu mesele var dolayısıyla yani iade gerekir. Bunları şey yapmamak lazım. Avret noktasında açık bırakmamak lazım. Ee, bir başka izleyicimizde eşimle dört aydır ayrıyım. Yani Barış... demek istedim ki o dediğinize gelecek göğüs mesela bir göğüs bölgesi büyük bir uzun saysan bir bölge bunun dörtte bir o zaman bayağı bir açsan namaz oluyor gibi olur. Yani, evet. yani onu demek istedim. Evet. O küçük uzundan baz alınır. Ee, eşimle sekiz aydır ayrıyım. Barıştığım zaman Nikah tazelemem gerekiyor Yok nikah tazelemek ancak yani talak-ı bayin gibi falan, bazı ifadelerle olan boşama sıralarında da ge gerekir. Kinayeli lafızlarla yapılırsa falan. Tabii ki de olsa 8 ay olmuş. Tabii. 8 ay olunca o da şeye döner. 3 aydan sonra arada dönüş olmazsa. Ama e, burada boşama yok. Ayrıyım. Ayrıyım diyor. Şimdi boşama lafzı olmadığı için eğer boşama lafzı olsaydı ona göre konuşurduk şimdi detay. Ama şimdi burada ayrıyım derken adam gitmiş, iki sene görüşmemiş. Nikah zararı yok. Yani nikah tazelemeye gerek bu yok. Bu muhtemelen bir küslük sonucu küslük olan küslük bir ayrılık. Olur, e, sefer olur, bilmem ne olur. E, i̇sterse 8 ay değil, 80 ay gitsin. Yani nikah, talak lafzı zikredilmedikten sonra nikah zararı yok. Nikah zararı olmayınca da dönüşte de nikah tazelemeye lüzum yok. Evet. Şimdi. Uzunca... Yani bu nikah tazeleme işi böyle yani bayatlamaz ki tazeleyesin yani bir de iyi. Evet. Yani bu iman tazeleme de vardır ama iman tazeleme, sen şimdi gavur mu oluyorsun da yeniden iman? Şudur, la ila illallah söyledikçe kalbinin pası silinir, iman lazım, tazeleyin. Ama bu tazeleyin demek biraz yani evvel işte, gavur oldun demek değil. Cuma geceleri, e burada işte da yani sen tecdidi, efendim, iman, tecdidi iman, tövbe istiğfar, yani nikahı tazelemek, tecdidi. Pazayla amal kabilindendir bunlar. Yani bunları <gülüyor> rükn esası şey olarak göremeyiz. Esasa mütalik. Yani nikahı gitmedi ki tazelesin. Zaten gitse tazeleme değil. Nikah, yeni nikah olur o. Evet tabi tazeleme. <gülüyor> <gülüyor> bayağı ki. Yani olmayan bir şey yeniden. E tabi adam şimdi ya gavurdur ya Müslümandır. Bu mürted olduysa iman tazelemiyor ki. İman ediyor bir daha. Bu da gibidir yani. Nikah ya vardır ya yoktur. Ya seninki bayağı eskidi. Sekiz aydır kocanı görmüyorsun. <gülüyor> Gel bir tazeleyelim diye bir şey yok yani. Ama talak verdiyse zaten o zaman ona bakarız. Rici miydi, bâin miydi, ne oldu falan. O ayrı bir şey. Bir kere anlattık onu da. Evet. Ee, şimdi bir izleyicimiz size dualar ediyor, teşekkürler ediyor ve bir yakın akrabasının bayan kuaförlüğü yaptığından söz ederek kendisinin erkek olması sebebiyle etrafımızdaki eş dost tarafından yaptığı işin dinimizce uygun olmadığı söyleniyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ben ee, de aynı fikirdeyim. Demiş. <gülüyor> Yok ben de aynı fikirdeyim. Siz de mi aynı fikirdiniz? Tabii. <gülüyor> Anlaşıldı. İzleyicimiz de çünkü ben de aynı fikirdeyim diyor etraftakilerle. Ee, sizden ricam uygun olmadığı söyleniyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, ricam İslamiyeti yaşayan bir büyük alim olarak. Estağfurullah. Bu konudaki fikrinizi öğrenmek. Nerede yaşayarak i̇şte yaşamaya çalışıyor. Herkes kendine göre bazı haramlardan biliyoruz. Yani böyle bir e, tabii erkek kadına el değmesi gerekiyor. E, bu kuaförlük e, başka türlü olmaz. E, tenine değiyor, avret yerine değiyor. E, efendim he ben şevetle değiyorum, değmiyorum böyle olmaz. İslam'da kaideler külli. Olarak konur e, Erkek kadınla e, tokalaşması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki masumdur. Helalı olmayan kimseye e, şehvetle temastan masum ne demek masum? Yok böyle bir şey onda olmaz. Yani olmayacağı kesin olduğu halde dokunmamıştır. Yani niçin örnek olarak dokunmamıştır? Yani örnek alınmasın diye. E, bizler ki masum değiliz. Bizlere gö göre e, şeriat kaideleri herkese göre konulur. Dolayısıyla benim kalbim temiz, şudur budur, burada kar etmez, para etmez. Asla caiz görülemez. Hatta cehennemde ateş gözleri, ateş cemrelerine dokunacak diye de hadis-i şerif vardır. E, namehreme temas eden, ellen. E ben işte ancak bu işten bir müstesna olan kısım doktor. E, mümkünse de kadın doktor tabii kadınlar tercih ediyorlar zaten. Ama acil vakalar olur, şudur olur, budur olur, bir zaruret olur da bir, o zaman bir müsaade olur. Yoksa bu gibi kuaför keyfi bir şeydir. Bir zaruret, bir acet yoktur. Bir erkeğin, kadının derisine dokunması haramdır. Evet. Ee, bir soru daha soralım, arayı verelim. Tabi bugün dayım vefat etti demiş ama hangi gün ne kadar oldu tabii. Allah geriden Allah rahmet etsin. Allah'a her gündür. Allah zaman geçmez. Ee, Tabi Allah kabrin nuretsin. Ee, bir de Recep ayındayız mübarek. Allah'ın harama yürmetine Rabbim kabrini nuretsin. Azapları olanların bütün Müslümanların bütün dinleyenlerimizin geçmişlerinden azapları olanları harama hürmetine Allah azaplarını kaldırsın. Kabirleri nuretsin. Amin. Efendim Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümüne geçeceğiz ama önce bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 10 dakika sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Aslında çok ilginç bir durum vardı bilmiyorum gözünüze çarptı mı? Merhum Esat Joşanın oğlu Nuretin Coşan'ın web sitesinde, internet sitelerinde bir açıklamaları vardı. Duymadım. Bir siyasi partiye destek verecek şekilde bir açıklama. Şimdi benim de Rize'den haber geldi. Orada benim bu şekil bir aynı o beyanda, o meyanda bir beyanım olduğuna dair. Yani bunlar bize iftiradır. Biz partiler üstü kalmaya çok özen gösteriyoruz yani. Bu din işinden, siyaset işini birbirine sokarsak çok zarar görürüz biz. Çok. O görüşteki adam dinler, bu görüşteki dinlemez. Halbuki bunlar hepsinin Allah, hepsinin ayet, hepsinin adı, hepsinin Recep Yani bu din Cefeli, Meyfeli. Ya, hepsinin Rekat, hepsinin Regaip gecesi, hepsinin Miracı. Yani biz burada helal haram hususunda konuşuyoruz. Biz burada namaz, abdestten bahsediyoruz. Bunlar Allah'ın kulları. Hepimiz öleceğiz. Yani bunu böyle bir siyasi işe biz girdiğimiz zaman yani Nasıl ki mesela takım, takım zaten tutmam. Çocukluğumdan benim futbolla ilgim alakalı olmadı. Yani şimdi kalkıp ben şu takımdanım desem, öbür takımdan bana kızar doğal olarak. Kızar, ondan sonra da adam benim vaazımı da dinlemez. Ya ne alakası var, ben nasıl o takımdan, bu takımdan olurum, bana ne? Bu siyaset işi de öyledir. Herkesin aklı var, fikri var. Efendim, böyle ne bileyim, milleti de koyun gibi görüp de yani şey etmek, muamele yapmak iyi değil. Bazıları da soruyorlar. Diyorum kardeşim, siz aklınız fikriniz var. Efendim, kârınızı, zararınızı, işte biliyorsunuz. Dünya işlerini de siz benden iyi bilirsiniz bu hadis-i şerifte. E dolayısıyla yani siz en bir insan değilsiniz. Bir de feraset e, vardır e, Feraset herhalde. var. Müminin ferasetinden sakın Allah'ın nuruyla bakar. Yani insanlar burada efendim, e, kültürel, ekonomik, Kimi kültürel bakar, kimi ekonomik bakar, kimi milli duygularla bakar, kimi dini duygularla bakar. Yani herkesin bir saygı var. E bizim bunları kontrol etmemiz veya yön, tevcih etmemiz, yönlendirmemiz asla doğru olmaz. Halka güvenmek lazım. Yani Allah Teala herkese bir akıl fikir vermiş. E ama bazı cemaat liderleri, önderleri bu hususta yapıyorlar böyle Biz Mahmut Efendi Hazretleri'nden böyle bir şey görmedik. Böyle siyaset işlerine karışırsanız hatta hakkımı helal etmem diye beyanları var. Bu işlere girmeyin diye hususi tembihleri var. Bundan dolayı Üstadımız Hazretleri'nin ben yanında büyüdüğüm her çeşit insan gelirdi. Yani her partiden liderler konumunda görüşmeler olurdu. Eskiden beri yani. Yani bu olmuştur yani. Neden? O mübarek camine kadar büyük olsa imam bildiğini okur. O yine namaz kılıyor musun der. Sakalını kesme der. Sakaldıra araldır der. ...der yani başvekile de der, da der. <gülüyor> bu Muhammed Efendi'dir yani. Yani şunu demek istiyorum. Din adamı... ...sabit kaya gibi durur yani. Dalgalar oradan buradan gelir, kayaya vurur. Sular parçalanır, kaya yerinde durmalı. Yani öbür türlü oynak... E, ...durum olur. E, bazı camialar evvelce... ...çok desteklediler. Süleyman Demirel mesela. Senelerce efendim. Evet. Nurlu Süleyman, Nurlu Süleyman. İspartada Mehdi çıktı, şu çıktı, bu çıktı... Ondan sonra 20 sene geçti, bunlarla görüştük, mahvolduk, bilmem ne başta temireli araya gitmeye şu durumudur. E 20 sene peşine gittiniz falan. Hoş hala sağ kadem duranlar var, onu da söyleyeyim. O ya. çok azınlık kalmıştır ya. E, azınlık şimdi tabii. şunu demek istiyorum, yani bu işi dine bağlayıp da, e, dini bir şey gibi görüp de, ondan sonra bak bu kadar önemli, akıllı fikirli, mürekkep yalamış, kalemi oynatmış adamlar yani. Bizim gibi saf da değiller, hadi biz safız. E şimdi bunlar böyle 20 sene bile... Ondan sonra vay 28 Şubat'ta onun rengi çıktı bunun, rengi, şusu çıktı, bunun buzlu çıktı. Tamam da. Yani mübarek işinizin adına siz de Mahmut Efendi Hazretleri gibi herkese gelene gidene efendim namaz deseriz, abdest deseniz, E kapat deseniz bizim efendinin demesi gibi yani Süleyman de de görüşmüştü. Yani hanım bunu kapat diyor. Niye? Ya o onun ahiretine taalluk eden konularla ilgileniyor. Öyle mi değil mi şimdi? Ya yani ben hocayım ben bana bu düşen ama sen tabii ki sana şu kadar milletvekili koydum, yazdım. Sen şuradan şunu tayin et, oradan bana bir bakanlık verir misin? Bu pazarlıklara girerse İslami cemaatler, onlar hezimete uğramaya mahkumdur. Onların dini davaları da çökmeye mahkumdur. Ama ehli sünnet elhamdülillah her daim gider. Niye gider? Partiler üstü kaldığından gider. Ama bu için giren yürümez. Çünkü zaten öbür zihniyet geldiği zaman seni biçer. Ne gereği var? Allah'ın dini bize her zaman lazım. Bu millete bu vaazlar her zaman lazım. O gitse, bu gelse, öbürü gelse bana ne? Ben yine namaz diyeceğim, yine abdest diyeceğim. Benim Allah'ımın dini değişmez ki. Ama senin tüzüğün her dakika değişir. Zihniyetin değişir. Oradan oraya dönersin. Nitekim her dakika görüyoruz. Tabandan geliyor, tavandan çıkıyor, başka. E niye ben e, uyuyayım sana? Uyduğum zaman seninle dönmem lazım. Senin rüzgarından o yana bu yana. Allah muhafaza. İslami ve dini değerler kesinlikle siyasi işlere karışmamalıdır. Biz partiler üstü kalalım. Efendim ama e, şey başka. Politika manasında konuşuyorum yani. Ama siyaset Arapça'da Arapça bir kelimedir. Saseye suçuden gelir. Siyaset devlet yönetimi demektir. Ha, İslam devlet yönetimine karışmaz anlamında konuşmuyorum. Çünkü Resulullah da devlet reisiydi. O ayrı İslam'da tabi devletle ilgili uygulamalar da vardır İslam'da bu yok demiyorum yani ama politika anlamında şu andaki şey istilah budur yani siyasi partilerle, partilerle işbirliği yapmak iş destek yani, demek. ama gelir ziyaret eder herkese kapısı açık bütün İslami liderler ziyaretleri kabul eder bunlar var ama iç içine girip de bir de insanlara şöyle yapın böyle yapın bu şekilde hareketler bize yakışmaz çünkü bakıyoruz onların rotası yok Bizim de yaşımız az çok yani. Ben 35 senedir bu işleri takip edebilecek çağdayım. 35 senedir biraz da ilgiliydim ya. Yani. Fakat bakıyorum yok yani. Yani öyle gidiyor bir, bir en efendim ciddi şekilde konuşan değerleri, İslami değerleri savunan adam. Sonra bir iş başına geliyor, bir şey oluyor. Bir de bakıyorsun ne yapalım, tüzük bunu icap etti, şu bunu icap etti. Tamam da o zaman asıp kesmeyeceğim. Baştan efendim, geçen de konuştuk ya burada. Evet. E sen burada ne olarak gelirsen gel. Burada ne var? Bir laik. Sistem var. E bu sistemin içerisinde değil mi? E sen de gelsen bu helal haram etmiş, haramı helal etmiş bazı konularda. E sen de buna uymak durumunda kalıyorsun veya imza atmak durumunda kalıyorsun. E hal böyle olunca e din adamı da bu işin içine girdiği takdirde neresinden çıkacak bu işin? Çıkamaz ki. Dolayısıyla biz burada işte vatana millete en faydalı olan, e dinimize e efendim, en hoşgörülü olan, Bölünmememiz için en efendim ziyade ihtimam gösterin. Yani bizim burada derdimiz vatanımız bölünmesin. İşte ezanlar dur, e, susmasın. Bayrağımız inmesin. E, bu e, millet bir kardeşlik e, şuuru içerisinde bugüne kadar gelmiş. Bundan sonra da bir iç savaş veya dış savaşlara iştirak olmasın. Aklı başında bir yönetim nasip olsun. En hayırlısı hangisiyse o nasip olsun. Allah bilir. En hayırlısı hangisiyse o nasip olsun. Ne diyeyim? Evet şimdi bir izleyicimiz de daha önce sorulan bir soruyu tekrarlamış. Yaş günü yapmak caiz midir? Kutlamak haram mı? Diye yani soruyor. haram demeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlitini kutlayan bir ümmetiz. Mevlit doğum demektir. Kutlamak şöyle olur. Kutlamak mefhum olarak haram denmez ama şekil olarak civari haramlıklar gelebilir. Efendim sen kafirlere benzememek kaydı koyarız. Çünkü bu kafirlerde biraz daha geliştirilmiştir. İşte efendim sen... 64 yaşına gelmiş. 64 tane mum falan bir şeyler. Sevgilisini yanına almış. Bilmem televizyonda falan. Yani bu şekilde hareketler bunlar caiz değil. Çünkü neden? Bir de mumlar falan kafirlerden geliyor. Bu şekilde mum koymak caiz değil. E içki orada olursa caiz değil. Kadın erkek arkadaş partisi gibi birbiriyle karışık görüşük oturursa bunlar caiz değil. Bunlar civari haramlar girer. Ama normal e, pasta yapılır. E, hediye yapılır. Tebrik yapılır. Tebrik zaten Arapçadır kelime. Mübarek olsun. Kutlu olsun. Ne demek kutlu olsun? Kutlamak kutludan gelir. Kutlu olsun ne demek? Yani huzurlu olsun, ibadetli olsun, Allah'ın rızası veri olsun. Değil mi? Yoksa sen bu yaş gününe bu yaşa gelmişsin de namazsız, abdestsiz. şimdi ölsen cehenneme girdikten sonra neyin kutlu olsun? Dolayısıyla yani e, bu İslami çerçevede hani Allah seni günahlardan korusun, gözden nazardan korusun, bu yaş senesinde, yeni yılında sana Allah hayırlı e, ömürler versin, bereketler versin. Bu şekilde dualar olur, hediyeler olur, tebrikler olur. Buna haram kimse diyemez. Şimdi süremizin sonundayız ama şunu da sorup noktaya koyalım. Sayfa bitiyor mu? E, sayfayı bitiremiyoruz. E, çünkü bir dakika diye işaret etti arkadaşlar. E, 14 yaşında Giresun Şebin Karahisar'dan Sezgin isimli genç bir kardeşimiz, evladımız. Saç uzatmak günah mıdır demiş. Bir erkek yüzü. Saç uzatmak bu. günah değildir. Yani sünnete ittiba Zaten kulak yumuşaklarına, memelerine kadar da uzatmakta sünnette var. Yalnız aradan ortadan bölmek lazım. Tam ortadan bölmek sünnettir. Bir de saça iyi bakmak lazım. Yani hadis-i şeriflerde bakımı da tavsiye ediliyor. İşte efendim yıkaması, yağlaması, şusu busu. Ee, yani sünnette de var ama şu anda biraz hipi mipi derlerdi eskiden bilmem ne bitti. 70'lerde şey. çok modaydı. Yani evet. şöyle. Eğer ki yani insanların ters bakışına hakaretli şeyin olursa sebebiyet vermemek için ee, Efendim kısaltmak da uygundur. Kısaltmak da sünnette var, ikisi de sünnette var. Ama en fazla sünnet efendimizin hayatında uzatma sünnetidir. Bunda doğrusun. Şöyle. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. E, bu hafta da programa noktayı koyuyoruz. Biraz İmam Uşağıf, işte İmam Gazali'de şöyle bir şey var: Bizim zamanımızda saç uzatmak rafizilerin şair olduğu için kesmeyi tercih ederiz diyor İhya'da. Ama o zaman demek ki zamana göre oradan anlıyoruz ki bu zamanda da bir e, milletin ters baktığı hele ki küçük yerlerde köyde şurada burada ne bileyim şudur budur gibi hakaretler falan olursa sebebiyet vermemek açısından diyorum. Biraz derli toplu Büyük şehirlerde biraz daha kolay oluyor. Biraz daha evet Her şey kaynıyor. Efendim teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler bu haftada süremizin ve programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşçakalın efendim.